Çıkkastı Merhaba kainat. Bugün 21 Aralık Çarşamba. Yıl 2011, ay 12, gün 355, Kasım 44. 1433 Hicri Muharrem 26, 1427 Rumi Aralık 8. Dünya Kooperatifçilik Günü. Güneşin Oğlak Burcu'na girmesi. Kış faslı. Gün dönümü. Erbayinin başlangıcı. Fırtına. Kış Faslı'nın ve Erbain'in başlangıcı Güneş-Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 21 Ocak Bugün 21 Aralık Güneş-Oğlak-Keçi Yavrusu Burcu'na girmiş olduğundan Kış Faslı ve Erbayin başlamıştır. Erbain, Erbayin 40 gün demektir ve Kış Faslı'nın başlangıcıdır. Kış Faslı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer.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 Hayatta her istediğinize ele geçirebilirsiniz. Oğlak Burcu'nda doğanlar, sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli, güçlü tipler olur. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Shirley Bassey, Oğlak Burcu'nda doğmuşlardır. Devamı yarın. Yemek Listesi gün 355 Ispanak püreli cizbiz, börek, salata ve meyve Büyük saatli, saatli marif takvimi. get around. I get around Yeah Get around round, round, round. I get around Get around I get around Get around round, round. I get around I get around round, round. I get around I'm getting bug driving up and down same old strip I gotta find a new place where the kids are hip Radyo Radyograsisi 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı haftanın üçüncü Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madre, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Beach Boys'dan I Get Around adlı parçayı çalarak başladık. Carl Dean Wilson grubun elemanlarından şarkıcı ve gitarist kurucu elemanlarından aynı zamanda da baş gitarı çalıyor lead gitar kimi zaman da bazı şarkılarda da Beach Boys'un asıl vokalini ön planda vokalini yapanlardan biri kendisi genç yaşında hayata veda etmişti 1998'de ona da bir anma yaptık en uzun geceyi de bugün Shelby Elda üzerine bir şiir bile vardır bunun en uzun gecelerin başı kış dönümü kuzey yarım kürede de bu şekilde başlamış oluyor. Bildiğimiz gibi kış faslinin e, ya Martın 29 Martın 20'sine kadar 89 gün sürecek bir döneme girmiş kış fasline girmiş olduğumuz kabul ediliyor. ...gerçekten de sabah biraz daha soğuktu sanki. Gece de zorlu geçti. Gece de zorlu geçti, doğru. Evet, Şebi Yelda. Şimdi e, bir hava... ...haberleriyle de başlamanın... E, ...mümkün olduğunu söyleyelim. E, bir kere Great Plains diye... ...bilinen yerin yerlerinde... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...güneybatısında... E, da yer alıyor. Texas, Oklahoma, Kansas müthiş kar yağıyor. Beyaz bir örtüyle kaplanmış durumda. Bir felakete yol açtı. Ee, en az 11 kişinin öldüğü haberi var. Bir, bazıları altısı bunların highwaylerde yani otobanlar, otobanlar otoyollarda, otoyollarda şey olmuş kazalardan gitmişler. 5 eyalette de kapatılmış karayolları. Ee, toplamda e, 11 kişinin en az öldüğü e, haber veriliyor ve okullar tatil edilmiş vaziyette. Ve, kayakçılar filan da hayatları fenalda aksamış durumda. Evet, e, bu hava haberleri Filipinler'de Devam edelim istiyorsanız orada da... E bir de Hindistan'dan da bir şey vereyim hemen... ...39 kişinin öldüğü haberi geldi... ...Hindistan'da da soğuklardan bu... ...deminki de e-mail'dendi... ...bu da şeyden... E ...BBC Türkçe haberlerden veriyoruz... ...Uttar Pradesh eyaletinde... ...39 kişi... ...büyük yoğunluk ölümler... ...buradan gelmiş... Son 3 gecede Pencap'ta 9, Uttar Pradesh'te ise 2 kişi soğuk havalar nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan Yüksek Mahkemesi geçen hafta eyaletlere, evsiz kişilere kış boyunca yeterli gece barınakları sağlamaları talimatını vermiş ama uymamışlar anladığım kadarıyla. Tek bir kişinin bile bu kış dondurucu soğuktan ölmesine izin vermemelisiniz demişler mahkeme yargıçları ama öyle olmuyor. Hava sıcaklıkları sıfırın altına inmiş, ağır sis ve soğuk rüzgar. 100 bini aşkında evsiz insan var yani dolayısıyla çok daha büyük boyutlar kazanması muhtemel mahkeme kararıyla olacak iş değil bu felaketin yani okullarda 25 Aralığa kadar kapalı kalacakmış bazı eyaletlerde okullar evet Filipinler'de de 1000'i e, geçtiği söyleniyor e, AFP'nin asosiyat e, France Press'in haberine göre ölü sayısının ee, ve artık bir kısmına ulaşılabilenlerin en azından görülmesi başlanmış ve e, devlet başkanı Benio Aquino e, bir ulusal felaket ilan etmiş. Evet olağanüstü ulusal felaket afet yani fakat tabi 1500'ü geçmesi ve daha önce verilen kayıplarla beraber sayılarda verildiği zaman hiç o bölgede şimdiye kadar alışık olmadıkları görmedikleri bir Durum, Mindanao ve diğer adalarda evlerin okyanusa sürüklendiğini ve gemiler tarafından kurtarıldığın evlerin damında bulunanların gibi son derece tuhaf, absürt haberlere de rastladık. Evet, devam edersek. Suriye ile ilgili bir haber vermiştik. Verdiğimiz sayıları da e, biraz hani... E, yani. En azından bağımsız kaynaklarca doğrulanamamış şeklinde vermiştik. Ama e, Suriye'den e, çok kötü haberler gelmeye devam ediyor. E, Associated Press e, haberine göre Suriye'de dün salı günü en az 49 kişinin daha öldüğü söyleniyormuş. E, böylece iki günde ölenlerin sayısı 150'ye yaklaştı deniliyor. Güvenlik güçlerinin e, hükümet karşıtı eylemcileri ve e, ordudan ayrılanları... Ee, takip edip ateş açtığı üstlerine söyleniyor ve 47 kişinin dün sadece öldüğü haberi var. Bu da tabii bir gün sonra gelmesi e, Arap Birliği gözlemcilerinin ülkede gözlem yapmasına imkan verecek anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra gelmesi de manidar. Evet yani en az 49 kişi. 2 günde 150 kişi deniliyor yani bu rakamlar e, doğruysa ki... Bu sefer başka başka haber ajanslarında da aynı rakamları rastlıyoruz. Evet. ABC News'dan da, Voice of America'nın haberlerinden de geliyor. Korkunç gerçekten. Evet. Ve devam ediyor. İsyanlar da devam ediyor. Kazakistan'ın da batısında devam ediyor. Voice of America'dan gene bu petrol işçilerinin grevlerini izleyen. Bayağı ciddi bir sorun yaşanıyor da da ölüler var. Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre de güney içinden de yeni protesto hareketleri Guangdong bölgesinde orada da başlamıştı. Geçen hafta vermiştik haberlerini. Yoğunlaşmaya başlamış. Çin'in en müreffeh ve e, şeye açık açık topluma en yakın olduğu söylenen bölgesi Guangdong'da büyümeye karşı bayağı büyüme ve kalkınma hamlesinin bu şekilde yürütülemeyeceği şeklinde bir Los Angeles Times'dan da bir haber var. Enteresan yani. Çünkü düpedüz köle olarak çalışıyorlar. Bu büyümenin bedeli o şekilde ödetiliyor insanlara. Onlar da İsyan halindeler. Buna da bakmamız e, gerekecek. Evet isterseniz başlayalım. E, fazla da çünkü. Belki artık böyle de giderek devam edebiliriz. Ha. Irak'tan da çok endişe verici tamam. şeyler gidiyor. Buna dönmeyelim artık bunları. Böyle ilerleyelim. Evet doğru. Türkiye'den de çok önemli, çok önemli haberler. Çok önemli haberler. Evet Suriye'deki daha öne geçiyor. Mısır'da da kadınlar... Ordu şiddetine karşı büyük bir harekete geçmiş durumdalar. Evet bu hafta sonunda orada e, tahrirdeki bir saldırı sonrası işte yansıyan görüntülerde özellikle bir kadının e, çok e, ciddi şekilde ölümüne diyebiliriz sanıyorum ona değil mi? Yani kadının akıbeti şu anda bilinmiyor bildiğim kadarıyla. Evet kendisini. Ama ölümüne dövülmüştü. Kameralarda bunu görüntülemişti. Evet. Tepki olarak yüzlerce kadın Kahire'de sokağa döküldüğü söyleniyor. Bazı kadınlar bizim onurumuz kırmızı çizgimizdir demişler. Bu 25 Şubat hareketinde de hatırlanacağı gibi işte Esma Mahfuz ve başka kadınların başını çektiği ve Mısır'da uzun süreden beri geleneksel olarak kadınların tacize uğradığı ve aşağılandığı bir durumun birdenbire dönüşümü olmuştu. ...kadınlar bayağı başını çekti... Evet. ...çok büyük bir, bir rol oynamışlardı... ...ve yani... ...hem sokaklarda hem de meydanlarda... tahrir başta olmak üzere... ...Mısır devriminde... ...hiçbir tacize rastlanmadığı gibi... ...kadınların istedikleri gibi... ...fikirlerini ifade etmeleri... ...yürüdükleri, yabancılarla... ...konuşmaları, istedikleri gibi... ...giyinmeleri falan mümkün oluyordu... ...özgürdüler yani... Ve hatta buna işte Ahtaf e, Suveif'in dün okuduğumuz yazısında, Guardian'da da şöyle be, be, diyordu yazar Suveif Tahir Meydan'ın ahlakı diyorduk buna diyor. Ve kadınlar işte bu parçanın bir hareketi bu dövülen kadın, blue jean'i ve işte ayaklar altına alınan ama ikon oldu ve artık Nasıl 25 Şubat hareketinde Halit Saidin işkenceden geçmiş, paramparça edilmiş, yüzü bir ikona oldu ve Mısır devriminin başlamasına sebep olduysa, olanlardan önemli bir görüntü idiyse de ya İçişleri Bakanının herhangi bir yani Mubarayen İçişleri Bakanının herhangi bir itibarı kaldıysa onu da yerine bir ettiyse diyor Blue genç kadının da ...Mısır'da ordunun herhangi bir itibarını evet, bu bitir aynı bitirmiş olması gerekiyor. Bu aynı ordunun 8 ay önce Mısır'da itibarının son derece yüksek bir noktada olduğunda e, söylemeden geçmeyelim. Çok önemli şeyler değişiyor Mısır değişmiyor değil. Bu arada bu Mısır'daki e, ufak bir detay ama... E, ...hani e, oradaki şiddetin boyutunu göstermek açısından da önemli. Son... E, İsyanın hafta sonu başlayan şiddet olayları nasıl başladığını biliyor muydunuz? Hayır. İçişleri Bakanı açıkladı, doğruladı daha doğrusu, Meclis bahçesine geçen bir futbol topu yüzünden. Aa, e, o zaman haklıymış. Mecl Orada e, kendilerine futbol oynayan göstericilerin topu e, Meclis bahçesine kaçıyor. Meclis Başkanı da topu mu kesmiş? E, evet sayılır e, ve oradaki polisler. Fena halde dövüyor topu almaya gelenleri. Evet. Cam filan kırmış mı? Bilmiyorum. Meclis camlarını. Bilmiyorum. Fakat şey yani askeri konsey Skaf diye adlandırılan her kadınlara girişten her türlü tacizi kınadığını söylemiş. Hatta tamamen şey oldu demiş yani müferis bir olaydır diye açıklama yapmışlar ama dün 2005'ten bu yana zaten e, bu konuda eğitim alan e, bazı paramiliter oluşumları olduğunu da yine siz aktarmıştınız Evet fakat e, yani daha önce General Adile Mara diye birisi işte konseyden hı hı. kadınlara e, olan e, bu saldırılar tamamen bireysel bir şeydir ve soruşturuyoruz Saklayacak hiçbir şeyimiz yok demişse de Pek öyle olmadığı gülü ee, Geçen cumadan bu yana En az 13 kişinin öldüğünü de belirtelim Ve e, dünkü Çatışmalardan yaralanmalar ama Var ama ölüm haberi gelmedi Allah'tan Neyse ki Fakat şey e, Mesela generaller artık kesinlikle gitmeli Onlar haindir diye BBC'ye demeç veren kadınlardan bahsediyoruz. Mesela Nevvare Necm aynen bu şekilde kadınları özellikle aşağılamak için sistemli bir durum var demişler. Bu da önemli bir durum olarak devam ediyor. Bir diğer haberde de Irak'ta çok ciddi bir krizden bahsedebiliriz. Ha, e, demin Mısır ile ilgili olarak da Hillary Clinton çok sert bir dille George Tahan Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada BBC haberlerinde de bu böyle olmuyor demiş askerleri de kınamış fena halde. Ee, ama daha birkaç hafta önce de gaz bombası sevkiyatı yapıyordu ABD. Evet. Ve diğer silahlar ağır silahlar. Hatta bazıları da engelledi. E, Engellemeye çalıştığını çalıştı en Evet Evet. Mısır'daki e, gümrük. gümrük. Görevleri evet ama sistemli olarak Mısırlı kadınları aşağılamak e, devrimi Hillary Clinton da Mısır devrimine devrim demeye başlamış anlaşılan devrimin e, ucuzlatıyor ya yani şey yapıyor demiş devrime ihanet ediyor e, ve üniformasını da kötü duruma düşürüyor ve büyük bir halka yakışmıyor filan diye konuşmuş yani Georgetown Üniversitesi. Bu da iyi bir şey aslında. Her ya şey. Konuşması tabii ki iyi bir şey ama eylemde ne olacağına bakmak evet, lazım, takibini yapmak öyle. lazım. Yoksa o konuşmalar iyi niyetli dahi yapılmış olsa havada kalıyor her evet, zaman. Aynen öyle ve üstelik de tabii büyük bir riyakarlığa da sebep oluyor. Riyakarlık da suçlanıyor iki yüzlükle. Mes şeye geçersek Irak'a çok ciddi bir şey var. Orada da Irak çünkü Sünni Cum Başkan Yardımcısına ...bir şeyde bulundu. Tutuklama kararı... ...çıkarttı. Ve büyük bir krize de girdi. Birlik hükümetinin... ...tehlikeye girdiği söyleniyor. Yani Amerikan askerlerinin... ...şeyler hariç... ...kontraktör denen... ...taşeron mu diyeceğiz onlara? Taşeron güvenlik şirketleri aslında. Evet, şirketlerine... Paralı, hariç, askerler. paralı askerler kaldı ama geri kalanına gitti resmi askerleri. Ama Irak'ta e, Sünnilerin desteklediği e, Irak'ya bloku parlamentoyu boykot ediyor. Ve Başbakan Nuri El Maliki de e, kendisine e, kendisini diktatörce davranmakla suçlayan, diktatörlükle damgalayan, suçlayan yardımcılarından birini de tutuklama kararı. Anti -teror. Orada da terörle mücadele bu şekli alıyor. Bu lafı alıyor. Tarık El Haşimiye 5 yargıç tarafından da imza verilmiş. Joe Biden'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan yardımcısı Joe Biden'da birlikte çalışın. Yeniden sektör bölünmelere yol açmayın demiş. Böyle de bir haberden bahsedebiliriz. Evet. Bu arada tabii taşeron güvenlik güçlerinden, paralı askerlerden falan bahsederken hani ABD ordusunun kendisinin de çok büyük bir profesyonel ordu olduğunda söylemek lazım. Orada hani kimin çıkarını temsilen zaten Irak girdiği tartışması da ortada duruyor. Hani bir kitleyim, hasiller falan bulunmadı değil mi neticede? Hayır. Hepsinin yalan olduğu açıkça ortaya çıktı. George W. Bush ve hem yalan söyledikleri açıkça ortaya çıktı. Paul'un da. Evet. O zamanki dışişleri bakanı. Yok. Savunma bakanı. Evet. Bu e, şey, arada şeyden, Suriye'den Türkiye'ye geçmeden çok ufak biraz daha bahsedelim. İki günde 150 kişi söyleniyor öldürüldüğü e, rejim tarafından e, söyleniyor. Çünkü çok ciddi rakamlar hani bilmiyoruz dışarıdan. E, Uluslararası basının en azından orada görev yapmasına izin verilmediği için. Ama e, Arap Birliği'nin gözlemcileri de ülkede görev yapmaya başlayacakmış. 500 gözlemci görev yapmaya başlayacakmış. E, ve 10'ar kişilik gruplar halinde ülkenin çeşitli yerlerinde konuşlandırılacakmış. Böyle bir açıklama da geldi. Buna... ...Nasıl denetleyecekler filan... ...çok gözlem yapacaklar... ...insan merak ediyor ama daha fazla detay üzerinde... ...duracak halimiz yok ama bu da bir... Biz takip etmemiz lazım. hani Bunun gözlemin sonucunu da... ...takip etmemiz lazım. O yüzden söylüyorum. Saçmalığın... ...daniskası bir durum var ortada. Yani orada... ...çok kanlı şeyler oluyor... ...ve bu sırada gözlemciler gelip... ...bakalım... ...ne olmuş filan gibi bir durum... ...var çok merakla. Hayır yani gözlemciler gelip de burada çok kanlı şeyler oluyor. Diyecekler mi? Bakalım. Diyebilecekler mi? Evet, ee, şüphesi o. var. Hani çünkü esat rejimi orada e, her türlü e, şiddet tekelini elinde bulundururken. Zor evet. bir soru. Evet yani biraz içinden çıkılması zordur durum Absürditeye de doğru gidiyor. Türkiye'de de gayet tuhaf şeyler oluyor. İstanbul merkezde iyi değil de. KCK'ya yani evet. PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK örgütüne yönelik olarak bir operasyon düzenlendi. Ve 58 kişinin gözaltına alındı. Aralarında birçok gazetecinin de bulunduğu Özgür Gündem, Diha ve ETHA haber ajansı bürolarında da aramalar yapıldı. Belirtiliyor. Evet... E Düğünde bir gazeteciler bir yürüyüş düzenleyerek gözaltıları protesto e, ettiler. Evet ama e, gö, gözaltına alanlara baktığınız zaman çok ciddi. Diha'dan e, onlarca kişi gözaltına alınmış durumda. Vatan Gazetesi'nden Çağdaş Ulus gözaltına alınmış durumda. Aff, e, AFP foto muhabiri Mustafa Özer gözaltında. Yürgün muhabiri Zeynep Kuray. E, yani Neredeyse tamamıyla gazetecilere yönelik bir operasyon gibi e, gözüküyor bu sonuncusu. E, Özgür Gündem gazetesi de zaten bugün dört sayfa olarak çıkmış. Veya çıkabilmiş yani Özgür Gündem'den çok ciddi sayıda gözaltına e, alınan gazeteci var. Susturamayacaksınız manşetiyle AKP hükümeti Kürt olan her şeye karşı saldırıya geçmiştir diyor. Dün Özgür Basın geleneğinden gelen 40'ın üzerinde gazeteci gözaltına alındı, binalar basıldı. Gazetemizin binasının basılması ve çalışanlarımızın gözaltına alınması nedeniyle gazetemiz ancak 4 sayfa çıkabildi. 90'lardan bu yana Özgür Basın'a yönelik saldırılarda susmadık, bu saldırılar da bizi susturamayacak. 20 yıldır biz buradayız, zalimlerin ise nerede olduğunu herkes biliyor demişler. Evet, dün de bir e, Taksim'de yürüyüş vardı. E, yürüyüş sonrasında bir basın açıklaması vardı. Ondan kısa bir bölüm var, ona kulak verelim şimdi. Bu sabah yine baskınlar doyandı. Bu sabah yine gazeteciler gözaltına alındı. Evler arandı. Bu sabah yine yandıya havale edilmiş, siyasi bir operasyonla karşı karşıya hayırdır, hayırdır, Hatırlar, gazeteci varken, onların onlara ilgilenmesini kanıksamamız normal karşılamamız isteniyor. Muhaliflere ve muhalif basına yönelik bu saldırıyı hukukun bir parçası olarak görmemiz isteniyor. Özel ilgili mahkemelerde düşünceli suç haline gelmesine itiraz etmeyelim isteniyor. Ifade özgürlüğümüzün gerçeği öğrenme hakkımızın gasp edilmesine seyirci kalalım susalım isteniyor. Eğer susmazsak sıranın bize de geleceğini söylüyorlar. Ama biz itaat etmiyoruz. Kaçmıyoruz. Korkmuyoruz. Buradayız. Çünkü gazeteciler hapishanede iken kişilerin özgür olamayacağını biliyoruz. Gazetecileri hapsederek gerçeği de hapsetmeyi planlıyorlar. Bu planı bozmak gerçeğin saklanamayacağını göstermek için buradayız. Evet dün Taksim Galatasaray Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına iki kısmına kulak verdik. Evet bu tabi çok bu son KCK operasyonu hakikaten gazetecileri bulundukları birçok ajansı da mesela işte Özgür Gündem gazetesine Dicle Haber Ajansı'na gün matbaasına etik ajansa Demokratik Modernite Dergisi'ne yapılan baskınlar ve gözaltılardan bahsediliyor. Bazı e, gazetelerde de fazla yer almadığını görüyoruz bunu. Evet bazı gazetelerde gerçekten fazla e, yer almıyor. Bu arada ben şeye de bakıyorum. E, Vatan gazetesine, Vatan gazetesinin bir e, muhabiri Çağdaş Ulus da çünkü gözaltına alınanlar arasındaydı. Ve birinci sayfada oldukça ufak e, yer bulmuş haber. O da ilginç vatan muhabiri Çağdaş Ulus ve Fransız Haber Ajansı Ajans Frans Pres'in foto muhabiri e, fotoğraf foto muhabiri Mustafa Özer de var aralan arasında e, gözaltına alınanlar arasında e, şeyde e, hakikaten Vatan Gazetesi kendi muhabirinin alınmasını da büyük bir şeyde bir e, Etraflıca veriyor, denemez, denemez doğrusu. Evet, ee, bu yani bir tuhaf durum bu. İkincisi Ayhan Çarkın'ın açıklamaları, bunu Mitat Sancar'la da daha sonra konuşma fırsatımız olacak ama yani hem radikal gazetem hem de taraf. Özellikle son günlerde tarafa yaptığı açıklamalar. Aslında vardı. başlıca bu iki gazete takip ediyor baktığımız zaman medyanın genelini. Evet, Diğer doğru. gazetelerde fazla... Bir de Milliyet'te. Milliyet'te var değil mi? Evet. Milliyet KCK'da yeni dalgayı da daha geniş kapsamlı vermiş. Fakat özellikle Çarkı'nın ifadesinin çok konuşulacağı haberi var. Diğer gazetelerde fazla bulunmuyor. Bu çok önemli bir şey tabi bizzat. Yani manşetleri verelim. Hani ee, bahsedilen dün de biz aslında geniş bir şekilde yer vermeye çalıştık. Buna haberi aktarmaya çalıştık ama Ayhan Çarkın ee, bir faili meçhul cinayetten bahsediyor. Aslında faili meçhul olmadığını söylüyor. bu cinayetin Gömüldüğü yeri ve kendisinin gömdüğünü falan da söylüyor. Cinayetin ee, kurbanını. E, bugün buna atıfta bulunarak Adikar Gazetesi maaşıta krokiyi bile verdim. Hayan Çarkın sözlerinden bir alıntı evet. olarak çıkmış mezarı gösterecekmiş yaz yani bu yeni bir gelişme. Evet savcılık çok uzun bir bence ilk söylediğinden bu yana gelmiş çok uzun bir bekleişten sonra nihayet harekete geçmiş Çarkın savcıya Tarık Ümit'in mezarını gösterecek diyor bu bir bir aradan sonra bunu da takip etmeye devam edelim başka. ...tuhaf diye nitelendirilebilecek... gelişmeler de var. Türkiye ile... ...devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9... ...Açık Gazete devam ediyor. Ve biraz önce... ...sözünü ettiğimiz... ...bu... ...Ayhan Çarkın adlı özel... ...harekat polisi... ...eski özel harekat polisinin... ...uzun zaman... ...dan beri devam eden itirafları, açıklamaları var. Dün de faili meçhul cinayetler, faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten... ...savcıya ifade vermiş olduğu haber var. Bu yeni hakikaten. Neden hareket etmiyorlardı bilmek mümkün değil. Ama e, 2 Mart 1995'te kaçıldıktan sonra... Bir daha haber alınamayan mit muhbiri Tarık Ümit'in öldürüldüğünü tekrarlamış Çarkın savcıya verdiği ifadeyle. Dört ay önce İstanbul özel yetkili savcı Hakan Karaliye'ye de verdiği ifadede cesedin gömüldüğü yerin krokisini de verdiğini söylemiş. Bütün bunları gene 18 artı mı yayına olarak yapmalıyız? Yok ya sanmıyorum artık o şeyi biz bozmadık. evet çarkın adliyeden ayrılırken karanlıklar aydınlanacak demiş. Bu önemli bir gelişme aslında. Neden savcılar harekete geçmiyor? Hükümetten, yetkililerden özellikle de güvenlik ve adalet kesimlerinden devletin ses çıkmıyor diye de merak ediyorduk ama böyle olmuş. Yani Baya sarsıcı iddialar vardı. Dün Ankara Adliyesi'ne gelerek özel yetkili savcı Hakan Yüksel'e ek ifade vermiş. Ee, taraf gazetesinde yer alan röportajım tamamen doğrudur. Gazetedeki ifademde olduğu gibi ben Tarık Ümit'in gömüldüğü yeri biliyorum. İnfaz edildikten sonra, öldürüldükten sonra köy yolunda bir çukura üzerinde kıyafetleriyle birlikte attık. Zaten bu konuda savcıya yer gösterme yapabileceğimi söylemiştim. Hatta çukurun krokisini de çizip verdim. Neden gidip bakılmadı anlamadım. Eğer oraya beni gösterirseniz oradaki kemiklere DNA yapılır durum ortaya çıkar. DNA testi demiş. Ve demin... Hayır DNA testine gitmeden zaten yol kenarında gömülü kemik bulunuyorsa e, insan evet o zaman... Epey. Belki gerek bile kalmaz yani. Çok olan bir şey değil değil mi? Hayır değil. Hiç değil hem de 28 Temmuz'da ayrıca tek bir cinayet değil 28 Temmuz 96'da da Kumarhaneler Kralı diye adlandırılan sürekli adı böyle geçen bir Ömer Lütfi Topal adlı kişinin öldürülmesiyle ilgili daha önce de Mesut Yılmaz'ın bildiğini en iyi bilen kişi olduğunu söylemişti. Ve hem eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hem de dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nun da e, bütün detayları bildiğini söylemişti. Dün de e, bu cinayet kumarhanelerde söz sahibi olabilmek için işlendi. Büyük rant dönüyordu diyor. Bir, bir, birden fazla cinayeti ayrıntılarıyla tekrar anlatmış. Üniversite öğrencisi Ayhan Efeoğlu'nun da bağ yöntemiyle öldürüldüğünü vesaire Başka infazlardan da bahsediyor. Beni kimse tehdit etmedi demiş karanlıklar aydınlanacak diye de slogan atmış. Bir vicdani çıkış mı bilemiyoruz bunun ne olduğunu. Fakat e, önemli bu konuyla ilgili bağlantılı bir yazısı da e, Mithat Sancar'ın var. Kendisiyle bugün Meo e, Arjantin'den e, kıyaslamalı böyle bir işkencecinin. ...itiraflarıyla... ne, ne duruma geçildiği... mi tartışa e, bileceğiz. E, bu böyle. Evet. E, başka aslında haberlerimiz de var bugün. Türkiye'den çıkalım mı yoksa ha, Türkiye ile ilgili bir de şey var bu e, şey, meşhur bugün yapılacak olan Fransa'daki Ermeni soykırımı yasa tasarısı değil mi? Evet. E, sık sık gündeme gelen şeyler bunlar Fransa'da e, bunun e, işte reddinin inkar edilmesinin 45 bin euro para cezası ve bir yıl hapisle cezalandırılmasını öngören bir e, yasa tasarısı bugün oylanacak e, ve yoğun lobi çalışmaları yürütülüyormuş e, konuyla ilgili yapılması ile ilgili işte dün haberler vardı işte Sarkozy Gül'ün telefonuna çıkmadı işte e, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada işte Çekindi, kaçtı falan gibi ifadeler de var. Çünkü gayet ilginç. Ee, ama bir de şey olmuş. Özel sektörde girmiş, lobi çalışmalarına katılmış. Nasıl? Fransa'ya çıkartma yapmış. TOB heyeti, Türkiye Adlar ve Borsa Birliği heyeti ve işte DÜSİAD vesaire gibi Çıkarmadan e, kastedilen nedir? Lobi yapıyorlarmış. Yapmayın, ticaretimiz kötü etkilenir diyorlarmış. Aslında tabii e, yani Baskın Ören'de... E, Augusta ve Radikal 2'de yazmıştı. Fransa'da düşünce özgürlüğü adına. Bilemiyoruz onu. Büyük bir gerilemeyi de işareteyi, gülüş duruma düşürecektir böyle bir yasanın çıkması herhalde. Zaten o yönde de çok Ama Fransa'da ee... ifade özgürlüğü ilgili Ga Ga Ga bir konu. Gassio kanunuydu sanıyorum değil mi? Bu uh, Holocaust reddini. ...dahir benzer bir yasa var. Evet. 90'larda veya 80'lerin sonu mu... ...ben tam hatırlayamıyorum ama... O, o, ...o şeyden... ...dönemden kalma... ...bu 30 senedir Fransa'da... ...20 senedir ya da şey yapılıyor mu... ...ifade özgürlüğü... ...gerilediğine dair bir tartışma var mı... ...bunun üzerinden? Yani bir tek... Ermeni soykırımı durumu söz konusu olduğunu iddiası veya işte ne diyeceksek ona o söz konusu olduğunu. Ama Holocaust'ta da ilgili tarihçilerle ilgili filan epey tartışmaların olduğu bir dönem yaşadı. Bu gibi kanunlar dolayısıyla Fransa. Ben yani... bu konularda biraz daha farklı düşünüyorum. Hani e, Baskın Oranı'nın yazısında okudum. Hani çok önemli yazı tabii ki hani e, benden de çok daha bilgili o konuda ama e, şöyle düşünüyorum hani bu Örneğin e, fizik kurallarını reddedebilirsiniz. Yani dünyada o gibi şeyler yapabilirsiniz. E, ediliyor da zaten. Ediliyor da zaten değil mi? hani o Küresel sınma yoktur deniyor işte. Evet ama söz konusu olan e, bir azınlığın var olma hakkı vesaire gibi ki konularsa... ...belki biraz daha farklı bir tutum izlenebilir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Yani bunun biraz sayı... ...daha... Tamamen aslında şey diye de bakılması muhtemel bana sorarsan. Yani Sarkozy'nin küçük dar politik hesapları yapar, Sarkozy ve etrafındakilerin bunu şimdi devreye soktuğu bir şey olaraktan itelendiriyor. E ona ne şüphe yani hani bir evet. ulus devlet başka bir ulus devlet üzerinden bu gibi bir şey çıkartıyorsa hani bilin ki zaten çok öyle e, etik ilkelerden falan hareket ederek yapmadığı açık çıkarlarını düşünerek yapıyor da... E, o ayrı o ayrı diye düşünüyorum yani. Hani Türkiye'nin de buna karşı çıkması İf Fransa'daki ifade özgürlüğüne çok değer verdiğinden değil yani onu da ortaya koymak evet, lazım. O da tamamen aynı bir inatlaşarak biz de bak bunu yaparız. Ee, mesela Cumhuriyet Halk Şimdi şöyle bir durum var mesela. E... Çok ilginç bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden. Evet Fransız parlamentosu Ermeni soykırımı yoktur diyeni yargılamak için yasa çıkartacak. Ama yani bu başta İttihat ve Terakki yönetimi olmak üzere bu dönemde 1915'te ve öncesinde sayısız insanın da katledildiğini biliyoruz. Yani ve sadece Ermeni oldukları ya da dinlerinden dolayı olduğu ve müstehiste mallarına, mülklerine de fena halde gasp edildiği, el konduğu da biliniyor. Şimdi e, Fransızların çıkaracağı yasa diyor bir konunun tartışılmasının konuşulmasının yasaklanması Sarkozy'nin seçim saçmalığı demiş Ahmet Altan'da bugün yazısında. Biz kendimiz gerçekleri açığa çıkarsak Haris bir Fransız politikacısının o hesapları hayatımızda bu kadar önemli yer tutmazdı diye vermiş. Oysa e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de senin de. Biraz önce işaret ettiğin gibi bir hamlede bulunuyor. Fransa'nın Cezayir ve Ruanda soykırımlarının tanınmasını. Kim ve... öncüsü bu hamlenin? Halk Partisi. Ama hangi millet? Cumhuriyet Halk Partisi. Sinan Aygün. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. Bir ara Ergenekon davasından tutuklanmıştı gözaltında da. Tutuklanmıştı da Sinan Aygün değil mi? Evet eh, tabii canım. Evet. E, Fransa'nın eski tic Ankara Ticaret Odası Başkanı, Fransa'nın Cezayir ve so Ruanda soykırımlarının tanınmasını içeren bir kanun teklifi vermiş. Ticaret Timur tutuklu yargılanmıştı. Evet. Hala da yargılanıyor. Evet. Soykırımı reddedenlerin 90 bin avro para cezası ve iki yıl hapse mahkum edilmesini istiyormuş. Evet ama e, ilginç aslında çelişkili şeyler geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden burada. Yani o yüzden benim de dikkatim çekti. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi olması dolayısıyla değil. E, CHP, Dersim, Tunceli. Evet milletvekili Hüseyin Aygünder bir açıklama gelmiş. O da yani hani bu girişimle ilgili Fransa'nın girişimle ilgili işte desteklemediğini falan filan benzer görüşler dile getirmiş işte ifade özgürlüğü meselesi üzerinden onlara ben hani demin yaptığımız kısa konuşmada çok katılmadım söyledim ayrı ama demiş ki Osmanlı'nın kara kesidir. Çok büyük bir yani 1915'te çok az yaşa... insan kalmıştır o halktan açıklamasında yapmış. Hani ...kendi içinde de çok ciddi çelişkiler barındırıyor... ...diyebiliriz o zaman. Halk Partisi mi? Evet. Cumhuriyetin kurucu partisi... ...böyle çelişkiler... Bence, ...barındırıyor evet. Bence iyi bir şey bu. Evet yani Aygün'ün... ...tam bu sırada Hüseyin... ...Aygün'ün de... ...şeyle ilgili... ...soykırım yasa tasarısı... Çıkarılması önerisine karşı Sinan Aygün'ün Aynı anda Hüseyin Aygün'ün de bu şekilde konuşması ilginç. 1915'te yaşanan kıyımı Osmanlı'daki korkunç kara leke diye Nitelenmesini Öyle tanımlanmasını istemiş biz bunu teşkilat-ı mahsusa üzerinden Osmanlı dönemindeki korkunç bir kara leke olarak tanıyabiliriz. Kendi tarihimizle yüzleşebiliriz. Bundan kimse zarar görmez, ülkemizde zarar görmez demiş. Devletlerin kavramlarıyla konuşmak istemiyorum diye de devam etmiş Hüseyin Aygün. Soykırım dendiğinde mesele çok çıkmaza giriyor ama Ermenilerin büyük bir trajedi yaşadığı, bu topraklarda sayılarının parmakla sayılacak hale geldiği, Hrant Dink'in 2007'de öldürüldüğü de unutulmasın demiş. Evet. İlginç bir durum var hakikaten. Evet. Gerçekten öyle. Bu arada işte bu özel sektörden falan yapılan çıkar. Bazı haber kaynaklarında da gazetelerde de heyetteki İnan Kıraç'ın Türkiye'de 100 bin izinsiz çalışan Ermeni var dediği... işte. Kim demiş? İnan Kıraç dediği söyleniyor. Bilmiyorum yani bu haberin aslında ama böyle bir açıklama olduğu söyleniyor. Bunu iki sene önce başbakan da yapmıştık. Abi. Evet, i̇ki, başbakan iki, Recep Tayyip. sene sahibi. önce. Yani evet. Konuyla alakasını ben çözemedim bunu. Bir o bir de zaten o sayı abartılı diyebiliyorum oldukça. Ya Şöyle sayının yüz kat falan. herhangi bir önemi yok, yok zaten. Yok kesinlikle yok ama, ama hani e, bir doğru bir değil. İntikamcı. bir intikamcı. İkincisi. E, yaklaşımda biraz elma, tuhaf oldu. Elma Armut evet, evet aynen öyle. Ve sadece Ermeni oldukları için. E nefret söylemine de girebilir aslında biraz bakarsanız. Fakat Türkiye'de tabii bu çok uzun süreden beri devam eden bir sorunsal aslında. İşselleştirmemiz mi bu meseleleri nefret söylemi gibi mesele? Hayır, böyle sorgulanmaması mesela... bunun. Onlar hayır, Fransızlar böyle yapıyorsa biz de böyle yaparız işte gibi bir misilleme taktiği de harika. Bir de mesela buna çok daha da bana tuhaf görünen, absür dememek Ama için. Ama hukukun temel ilkelerini bağlılık olarak da değerlendirilebilir bu dişe diş falan. Yani göze göz. Ama Babil kan o zaman. Evet. Asur, Manipal zamanına gidiyoruz. evet. evet. Evet, yani mesela bunun çok tuhaf, en azından tuhaf diyebileceğimiz örneklerinden biri de e, vali yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret eden İsrail Başkonsolosu'nun daha... Vali yardımcısından daha alçakta oturtulması da dikkat çekmiş mesela. Bunu nasıl biliyorsun? Ben onu e, fotoğrafında gördüm öyle bir şey görmedim. Birisi e, masasında oturuyor vali yardımcısı neyse makamı işte orada da e, heyet duruyor koltuklarda o zaman, o, falan. O zaman sen bütün mesajı kaçırmış oluyorsun çünkü hmm. yani seni burada maalesef ...ters pozisyonu düşürecek bir açıklama var elimde. Öyle mi? <gülüyor> e, vali yardımcısı bizzat... Onu mu söylemiş? ...ettiklerini buldular demiş. E, Derslerini almışlardır o zaman. Ben de... E, evet. ...şey yapayım. Susayım artık bana. Susmak düşer. <gülüyor> evet, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri ve İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın... ...epey bir sıfatı da var. Fahrettin Kerim Gökay gibi bir zamanla... Bir basın toplantısı düzenlemiş ve İsrail'in İstanbul Başkonsoloslu Moşe Kamhin'in vizelerden sorumlu konsolos yardımcısı Anat Evyatar ve güvenlik müdürü Ronen Eylam'la birlikte kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu hatırlatmış. Fakat bu nezaket ziyaretini biraz böyle revanş, öc öcalma şeklinde nitelemiş. Veya hani e, ziyaret oldu burada basın da var. Böyle bir açıklama yapsam ama prim yaparım da olabilir. Bu biraz işin spekülasyonu oldu ama. <gülüyor> Ziyaret çok olumlu geçti demiş. Sadece nezaket ve tanıştırma. Bir gazeteci hemen sormuş. Bu gazetecileri de çok sorular. Orta gelmiş. Evet. Şimdi lütfen. İlginç, i̇lginç bir fotoğraf gördük resmi internet sitesinde demiş. İsrail Başkonsolosluğu ve beraberindekiler size göre alçak bir koltukta oturuyordu. Bu önceden belirlenen bir durum muydu yoksa bir tesadüf eseri mi oldu diye sorusunu sormuş. Çalımlarla çizgiyi inip muz orta kesmiş dışarı. O da e, topa sadece plasayla dokunmak kalmış kendisine. O, hatta biraz ortayı da e, hafif ...koluyla, omuzun üst kısmıyla da topu yönlendirecek şekilde de ifade etmiş gazeteci. Şey demiş, çünkü onlar İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın birer temsilcisi. Onlar da daha önce bizim İsrail Büyükelçimize böyle bir nezaketsizlikte bulunmuştu diye hadi, hadi demiş ta yani <gülüyor> tamamlamış. Onun üzerine... Ben haksız mıyım şimdi peki fotoğrafa bakarak öyle bir çıkarımda bulunmamakta ben, beni öyle demin... Ee, milyonlarca dinleyicimizin önünde ve... rezil sıva Peki geri al diyeyim. Dermiş <gülüyor> ki yok böyle bir durum yok demiş ama şey. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani da Ayalon'un Tel Aviv büyükelçimiz Oğuz Çelik'le yaptığı nezaketsizliği sindirmemiz mümkün değil demiş. Bu, program dışında da bunun üzerine biraz konuşuruz başka programlarda ama Bir haber daha var deprem e, günlük köşesine geçmeden önce biraz daha e, ciddi e, bir damardan şu şekilde. Taksim Polis Merkezi'nde dalağı patlayacak kadar dövülen gencin davasında savcı insan onuruyla bağdaşmayan kişilerin aşağılanmasına yönelik davranışlar içermediğinden işkence sayılmaz demiş. Bu daya yolunda Mehmet Nezir Çirik adlı genç, 10 Ağustos 2007'de Taksim Polis Merkezi'nde dalağa patlayacak kadar dövülmüş, yol kenarına atılmış. İlgili konuyla ilgili 12 polisin arlaştırılmış işkence savuyla yargılandığı davada savcının müteadahası bu şekilde olmuş. Ee, sanık polislerin iki gence gaz sıktığını copla vurup yerde tekme yediğini, dayak sonucu bir gencin dalağının alındığını belirtmiş savcı. Bu davranışlar için insan onuruyla bağdaşmayan kişilerin aşağılanmasına yönelik davranışlar içermediğinden işkence sayılmaz müteadahasını vermiş. E, i̇şkencenin ne olduğuyla gönlünün, veya kötü muamelelerin ne olduğuyla ilgili bilgi eksikliği var savcıda da sanıyorum. Evet başka eksiklikler de olabilir ama daha fazla bu yayını sürdürmeyelim ve deprem. E, günlüğüne geçelim. Bu arada da e, gene yeni çocuk ölümleri, çadır, haberleri, yangınları, çadır, çadır yani. yangınları haberleri de gelmeye devam ediyor. Maalesef Vanda. Van depremi günlüğü. Bugün 21 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 59. Van Edremit depreminin 40. günü. Açık radyoda Van depremi günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Önceki gün yalnız isim Van girişimiyle konuşmaya başlamıştık. Bugün ona devam ediyoruz. Dün konuşurken teyitlerinizden teyit ederek bilgiyi dağıtmanızdan söz etmiştik Van Depremi sırasında ve şirketlerle kurulan ilişkilerden söz etmiştik. Orada da aslında gidecek desteklerle ilgili bir al kuruldu değil mi? Ya şöyle bir şey oldu aslında yani bir kendiliğinden bir kendiliğinden bir araya gelme durumu üzerinden ben yani şeyi gördük. Bazı insanlar hemen şirketlerle yani herkesin sanki bir uzmanlık alanı varmış ve uzman uzmanlık alanı üzerinden ilerliyormuş gibi bir ortaya çıktı. Mesela o arkadaşımız şimdi aramızda yokken doğrular şirketlerle bağlantı krandı markalar üzerinden örgütlenmeyi sağlayıp o markaların yardım yapmasını sağlayan bir kişi vardı aramızda. O mesela hiç onu görmedik biz, o da bizi görmedi. Bugün zaten birçoğumuz bir kez bu vesileyle birbirimizi görüyor. Öyle sağlandı mesela. Orada o çünkü sanırım günlük hayatta da öyle bir iş yapıyoruz. Evet, Ama reklamcı. Arkadaş, evet, reklamcı. Bu ayrı kişilerin bir araya gelmesi şeyi sağladı aslında. Hepimiz mesela markalarla ilgili bir şey yapmadık. Bazılarımız mutlara, bazılarımız birkaç firma yardımıyla, bazılarımız kendi çalıştığı firma yardımıyla bir şeyler yaptık. Ama özellikle o arkadaş markalarla kurumlarla. İlk 15 günü çok yoğun olmakla birlikte son bir buçuk iki aya neredeyse yakın bir zamandır devam eden bir girişim Yok. yalnız değilsin ma. Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Şu anda bizim yaptığımız işin aslında olası bir İstanbul depreminin hazırlanmasına taşınması fikrimiz var. Buna ne kadar soluğumuz yeter gönüllü olarak onun pek şeyinde değiliz şu anda bilemiyoruz. Ama GAFGA diye bir şey kurduk. Kurduk dediğim yani öyle bir örgüt falan yok ama bir süre sonra örgüt haline gelecek bir şey olacak. Gönüllü afet koordinasyon ağ. Burada öğrendiğimiz sosyal medyayı kullanma pratiklerini yaymak istiyoruz. Bunun için Ocak ayında bir takım eğitim programları yapalım diyoruz. Yani bir yerlerde toplanalım. Hatta kaydedilsin o programlar ve o programlar internete konulsun ve mesela olası bir... İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul'da pek çok şey iptal olacağı için Türkiye'nin başka yerlerine yayabilirsek eğer bu eurobüklemem için işte Google Docs kullanmak olsun, hashtagleri taramak olsun, Facebook'u daha böyle işte bunlar çünkü hayat kurtaran şeyler. Bir ara ben biliyorum başında akut bizi şeylerden, bizi tweetlerden yani konfirme olmuş tweetlerden tarıyordu onu biliyorum. Yani dolayısıyla aslında ilk başta 5-6 bin içinde yapılabilecek çok önemli şeyler var ve o önemli şeylerin internet üzerinden hala koordinasyon yapılabilir. Özgür'le de konuştuk. Özgür belki bundan sonrasını alabilir. Şöyle şeyler düşünüyoruz. Mesela deprem alarmı verilecek. Yalan yani. MAK deprem alarmı verilecek. Özgür bize bir tane ...Twitter kuracak ama Twitter gibi Twitter diye yani şey, kapalı devlet cool. Twitter kuracak. Bizim görebileceğimiz, şey <gülüyor> Bizim görebileceğimiz bir şey kuracak, sadece biz değil. İşte bu toplayacağımız bölümler yurdun dört bir yanında hep beraber bize bir alarm verilecek <gülüyor> ve şey çevireceğiz, drill çevireceğiz. Yani e, sanki olmuş tatbikat gibi tatbikat yapılacak yapacağız Çünkü hakikaten çok askeriye bir şey bir taraftan da. E, yani ilk 5-6 saat ne bileyim ilk 15 saat, 25 saat neyse ilk bir gün 2 gün çok önemli ve... E, bilginin dolaşımı eğer optimize edilebilirse, e, mesela işte hashtag taranması olsun, hashtaglerin doğru düzenli kullanılması olsun, te, e, işte şey teyit edilmemiş bilginin e, dolaşıma sokulmaması olsun bunlar çok önemli şeyler. Çünkü mesela hatırlarsınız e, üç gün sonra göçükten iki gün önce kal, yani kaldırılmış birisin hala şeyleri dolaşıldı. E, biz biliyorduk ki o hani e, kurtarılmıştı falan bunların olmaması gerekiyor çünkü bunlar çok yavaşlatıyor. Böyle bir şey düşünüyoruz ama ne derece bu nasıl olduğumuz yeter? Hani bir kurumsallaşmaya gitmeden bunu ne kadar çevirebiliriz onu bilemiyorum. Van depreminde gördüğünüz şey biraz da şuydu, aslında biraz hazırlıksız yakalandık, bunu fark ettik. İki saat sonra başlamış olmasına rağmen insanların faydalanabileceği bilgi yaklaşık 24 saat sonra artık aktif olmaya başladı. Benim aklımda hani Aydan'ın bana böyle fikirli gelmesinden hemen sonra şöyle bir şey oluştu. Sadece Van içindeyiz, dünyanın ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde oluşabilecek bir afet durumu için hem sosyal medya üzerinde hem iletişim biçimi olarak nasıl örgütlenebiliriz, burada edindiğimiz bilgimizi kullanabiliriz ve bir sonrasında hem yazılım olarak hem Dokümantasyon olarak nasıl hazırlanabiliriz gibi bir e, bir şey oluştu. Bunu ayrı ayrı konuştuk zaten. Bundan sonra e, bununla ilgili dokümantasyon ve yapılanma çalışmalarımız da olacak. E, umarım olmaz bu tür afetler tabii ki de olursa da artık yani daha bir daha hazır, daha koordineli, daha doğru bilgi çeviren bir organizasyon olmak gibi bir fikrimiz oluştu. Bir de bir şey daha var. Ayşe'nin çok katkısında olduğu bir şey var. Mesela depremin ilk gününden itibaren afet bölgesi ilan edilsin, afet bölgesi ilan edilsin tartışması vardı. Mevzuat okuyan bir grup insan vardı. Hale okudu, Ayşe okudu, yakın olarak okudu. Daha sonra avukat arkadaşlara da danıştık. Ben sen o keşke sen anlatsan. Yani çünkü ben orada okumuyordum. Şeyi, ne bana, Mevzuatla yani hani e, aslında afet da bölgesi da... ilan edilmesi için kopartılan e, tartışmanın doğruluğu, doğru olmayanı. Evet bir neticeye varamadık ama en azından şunu gördük ki şey vardı hani e, çok da emin olamadık. Çünkü mevzuatın hakikaten iyi bilinmesi gerekiyordu ve verilen ilk tepkiler mevzuat sanki bilerek bilinmiş tepkiler gibi değildi. Aynen öyle oldu. Ee, herkes hemen bölgenin afet bölgesi ilan edilmesiyle aslında e, afet dedilerin hmm lehine olabilecek bir takım düzenlemeler olacağı varsaydı ve aslında bir kampanyada başladı, düzen kampanyası başladı. Hı hı. Ama eee yani birkaç avukatla biraz olan arkadaşlarla görüştüğümüzde aslında bunun e, çok da gerekli olmadığı, başka yasal düzenlemelerle zaten istifade edilebilecek olan o bir takım artı gibi görünen şeylerin afet bölgesi ilan edilmeden de eee sağlanabileceğini konuştuk. Eee ama e, zaten hani şu durumda zaten o tartışmada aslında tartışma geçerliliğini yitirdi. Yani çünkü zaten hani bu, bu mesela geçmişteki pratiklere bakarsak mesela şeydeki e, İzmit Gölcük depreminde çok e, küçük bir alan mesela afet bölgesi ilan edildi. Genez afet bölgesi ilanlarının sel gibi afetlerde yapıldığını görüyoruz. Yani bu kadar büyük alanda deprem sonrasında bölge tamamen afet bölgesi ilan edilmiyor aslında. Hani bunun da belki bir takım teknik nedenleri vardır. Ama yani zaten şu anda bu tartışma biraz şey bir tartışma. Oldu. Evet, ama bizim için önemli olan şuydu ki e, tarafı. mevzuat tarafında insanlar bilmeden, bilmeden e, herkes, Evet, yani hemen, e, yani ilan edilmemesini burada aslında e, birden hani hükümetin ya ilan edilirse her şey çok iyi olacak edilmemesini şey gibi kabul etti bir sürü insan. Siyasi e, bir siyasi manevra o. O da bir şey değil. Açınlar da yaptığın şeyin kıymetli şöyle. Hem yani bir, bir şey için bir araya geldiğinizde. Yani bununla ilgili çok şey söyleniyor ama onun mevcutta yasal sağlıklık istedik bilgisine sahip dair bilgisizlik evet. var. Evet. Dolayısıyla aslında bu bilgisizlik hali özgürlüklenmeni de belirliyor, nasıl hareket edeceğini de belirliyor. Mevzuat tarama, Ayşe ve Hale yani daha özellikle onların ikisinin yaptığı iş bize şeyi gösterdi. Ya yani evet konuşuyoruz ama bazı şeyler aslında konuşmada da bir delik evet. yok, var. Bazı zaten şeyler, yürüyor evet, ya da yürümüyor. Evet. Ya da yürümüyor. İyi yürümüyorsa onu sorgulamamız lazım. Yani şu yapıksın şunu yapalım demekten. Çünkü zaten bunu yapmakla ilgili bir kurum var. ve bu kurum bunu yapmak zorunda. Şey yani bu mevzuat tarıma meselesi hani bize şey gösterdi. Biz bundan sonra böyle bir şey olursa hangi alanda olursa olsun sadece afet için söylemiyorum. Bir şeyle ilgili bir araya geliyorsa önce o şeyin hukuki sınırları işte tanımlanan evet. ne bir ona bakmak yol üzerinden. Hani afette bu çok mümkün olmayabilir. Çok hızlı koordin olmak gerekiyor ama en azından aradan hikaye ay geçmiş. Sonraki koşullarda vesaire. Orada bu çok önemli bir şey dönüştü. Benim için bir de deneyimiz var. Yani uzun yıllarda bir sürü şeylerle uğraşıp böyle bir şey hiç yapmamıştım. Benim, benim buradan anladığım yalnız değilsin. Google Docs kullanımından mevzuata kadar bir sürü insana bir sürü ...şey öğretmiş. Yalnızlıyısın Van'ına yalnızlıyısınvan.wordpress.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada kalabalıkça bir ekip çalışmaya devam ediyor. İyi sabahlar. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete Mayo Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu Ayhan Çarkı'nın itirafları, daha doğrusu çeşitli açıklamaları yer alıyor günlerden beri. Bir tek de harekete geçmesi bekleniyordu savcıların ya da devletten, yetkililerden ama... İlk defa böyle bir haber var bugünkü taraf gazetesinde görüyoruz. Hı. Savcılık harekete geçmek üzereymiş ama ne çıkar bilinemiyor. Biraz bunun üzerinde konuşalım ve bugünkü yazında da belirttiğin Arjantin'deki bir paralel itirafçı var. Evet. Silingo. Evet, Şilingo. Şimdi Şilingo'nun hikayesi tabi de son derece ilginç. Ben geçmişte hesaplaşma kitabını yazarken onunla ilgili bir şey okumuştum. İlginç bir hikaye. Hep zaten aklıma gelirdi. Yani Bu tür çözülmeler Türkiye'de de içeriden birilerinin çok etkili birilerinin konuşmasıyla söz konusu olabilir mi diye ve çok umutlu olamıyordum işin doğrusu. Çünkü zaten bu tür örnekler vardı bizim daha önce işte Abdülkadir Aygan konuşmuştu, ee, es eski itirafçı, ee, sonra Jitem'de çalışmış, PKK'da çalışmış falan. ya yani PKK'da yer almış, sonra Jitem'de çalışmış. Çok önemli açıklamalar yapmıştı. Musa Antel cinayetinin bütün ayrıntılarını anlatmıştı. Ee, bazı faillerin çift kurbanlarının nerede gömülü olduğunu söylemişti. <gülüyor> e, bunlar ortaya da çıkmıştı. E, kanıtlanmıştı, kemikler bulunmuştu falan. Buna rağmen ee, pek çok e, kişi o gerçekte anlattıklarının, anlattıklarının anlattıklarının gerçek olduğunu bildiği halde devlet de bildiği halde yargı da bildiği halde nedense üstüne gidilmedi nedense kısmını şimdilik öyle bırakalım yani nedense'yi açacağız tabii ee, Ayhan Çarkın e, açıklamaları yani bir kısmı itiraf bir kısmı açıklama Gerçekten çok çarpıcı. Başından beri çok önemli şeyler söylüyor ve söylediği şeyler aslında hepimizin tahmin ettiği şeyler. Yani işaret ettiği isimler o dönemi yaşayanlar tarafından da biliniyor ki gerçekten bu işin içinde olma ihtimali en yüksek olan isimler. Söylediği olayların oluş şekliyle ilgili de hemen hemen herkesin bir fikri var tabii. Kaldı ki Ayhan Çarkın'ın e, açıklamaları e, çok büyük yenilikler içermiyor. E, hani Susurluk Araştırma Komisyonu vardı Türkiye Kutlu için. Savaş Raporu. Evet. Kutlu Savaş Raporu vardı. Kutlu Savaş Raporu'nun sansürlenmiş bölümleri var. Bütün bunlar e, zaten pek çok olayı... Ee, anlatıyordu ee, ve Ayhan Çarkın şimdi içerden daha somut bilgiler veriyor, daha somut bağlantılara işaret ediyor. Ee, savcılık harekete geçti gibi görünmüyor ama bugüne kadar bu, bu, bu açıklamaların kulak ardı edilmesi çok tuhaf, yani bu bunu biraz değişmek gerekiyor bu taallı biraz daha e, biraz daha tartışmak biraz daha aç çıkarmak karmak lazım ne ne oluyor neden bir şey oluyor ya da neden bu kadar ağır davranıyor e, isteksiz davranıyor e, yargı hükümet neden bu konuda sessiz sessiz evet. Bir sürü konuda çok rahat konuşuyorlar. her yani Çok fazla konuşuyor hatta hükümet üyeleri. Ama bu konuda e, hiç ses yok. E, bu tabii son derece ilginç. Son derece ilginç. Bize bugünle ilgili de bir, e, fikir verebilir, geçmişle ilgili de fikir verebilir. E, önce şiringoyu mu anlatsak yoksa buradan mı gitsek diye... <gülüyor> Ben sorayım size. Yani Şilingo meselesi çok iyi bilinmiyor senin kitabın. Kitapta evet. Kitaplara bir kısmını yazmıştım. Az evet. bir şey yazmıştım. Peki, o, o, çünkü Arjantin'de de şey yapıldığı için hesap bir, bir hayli geç olmasına rağmen hesap sorma dönemine girildi. Hatta o... Cunta döneminin 76-83 yılları döneminin bazı sorumluları hayatta hep, kalanları da hepsi, hepsi yar, hep, yargılıp 8 yaşında olup da hapis, ömür boyu hapis yatmakta olan eski junta üyeleri var şu anda Videla içeride mesela. Evet bunlar evet. çok önemli şeyler yani pek bilinmiyor. Doğrudur ee, şöyle söyleyeyim Şimdi aslında Arjantin ilginç bir örnek ee, kendine özgü bir örnek ee, hesaplaşmayı en uç noktalara götürebilmiş örneklerden biri ama bu hiç kolay olmadı ve en uç noktaya gitmek de her şeyi yapmak ya da pek çok şeyi yapmış olmak anlamına gelmiyor. 1983'te junta çöktü. Hatırlıyor yani bilenler bilir, 1982'de e, hani iyice sıkışmıştı askeri junta ve e, o aralar bir milliyetçi dalgaya ihtiyacı vardı, milli beraberlik ruhuna ihtiyacı vardı. E, Kendilerinin Malvin adaları dedikleri, İngilizlerin Falkland diye adlandırdıkları. ...adalara işgal ettiler. Ee, şey, İngiltere'nin tepkisini çok ciddi hesaba katmadılar galiba. İyi bir hesap yapmadılar çünkü o kadar sert karşılık vereceğini beklemiyorlardı. Ama İngiltere çok sert karşılık verdi ve savaşta e, yerle bir etti tabii. E, Arjantin ordusunu e, perişan etti ve e, Falkland adalarından çıkardı. Şimdi, e, o bir anda savaşı yarattığı milli birlik, bütünlük ruhu, e, havası dağıldı. E, zaten tepkiler vardı. İçeride e, muhalefet, sendikalar, öğrenci, gençlik hareketi vesaire e, gösteriler yapıyorlardı. Grevler yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi ortalama insanı milliyetçilik duygusunu kabartarak arkasına almaya çalışmak büyük bir kumardı ve kaybettiler bu kumarı pek yani, çok tabi ağır bir bedel döden bir gemi battı galiba değil mi Belgrano gemisi tabii, batı, tabii batırıldı tabii. çok sayıda da İnsanlar. Arjantinli insan öldü evet. Evet. Ve şu söz hani söylendi ee, kendi ülkesinde aslan kesilen bir ordu dışarıda e, darmadağın edildi halkına karşı bu kadar e, hani baskıcı olan bu kadar kabadayı olan bir ordu Başka bir ordu karşısında darmadan oldu. Dolayısıyla güven falan sarsıldı. Neyse çöktü. Cunta çöktü sonra. ilk seçimlerde Alfonso Al Al Al Al Al Rao seçildi ve e onun sözü vardı. Hakikatleri açıklama komisyonu kuracağını, geçmişi aydınlatacağını, Cunta liderlerini yargılayacağını söylüyordu. Aslında bunları yaptı. Yani kayıp kişilerle ilgili bir komisyon kurdu. Hakikat komisyonu her konuyu araştırmaya yönelik yetkiye sahip değildi. Sadece kayıp kişilerin akıbetini ortaya çıkarmak için çalışma yapıyordu. Kayıp kişi dediğimizde öyle herhangi bir insan, ihlali, insan hakları ihlali bir insanlık suçu değil... İnsanlık suçlarının insan hakları ihlallerine Arjantin cüntasının kattığı bir şey hakikaten. Yani bu, bu şekilde ilk defa insan kaybetme sistematik bir politik haline getirildi ve korkunç bir şekilde uygulandı. Yani resmi rakamlar on bini buluyor. Ee, raporda 8900 bin dokuz yüz falan diye yazdı dokuz bin sekiz yüz falan ama... Sonra bazı zamanlarda hükümet yeni listeler açıkladı kayıplarla ilgili. Sayı 10 bin civarında resmen kabul edilen 10 bin kişi. Evet. Ama herkes biliyor, yani herkes biliyor sözünü sık kullanıyor ama hakikaten herkes biliyor çünkü e, bunca yıl, aradan geçen işte yaklaşık 30 yıl içinde pek çok çalışma yapıldı ve kayıpların sayısı 30 bin civarında tahmin edildi. 30 bin insan kayıp ve bunların ee, çok büyük ihtimalle 20 bin civarında olanı 20 bin kişi kadarı e, işte bu ölüm uçuşları dediğimiz yöntemle yok edildi. Ölüm uçuşları da e, bilmem e, Olimpo Garajı'nı e, hatırlarsınız? Evet filmi. Evet. Mesela orada hani işkence merkezlerinde uyuşturuluyorlar sonra da götürülüyorlar falan şimdi ee, işken şey, e, böyle yargılamalarla falan uğraşmak istemiyor Arjantin cuntası. Bunların çoğu 1976, 1976 de oluyor zaten. İlk bir yıl ve 1978'de Dünya Kupası var. 1978'de Dünya Kupası Arjantin'de yapılacak. Arjantin cuntası var çok önemli veriyor. Ya tutup işte muhaifleri falan yargılarsak bunlar şova dönüşür vesaire diye itirafları var zaten bazı generallerin. Yani bu kayıtlar biliniyor. Dolayısıyla iz bırakmadan yok etmek için yöntem varıyorlar ve bu yöntem uyguluyorlar. Arjantin tipi ölüm ee, tutukluları ya da tutuklu tutuklu değil kayıtsız işte elde tutulanları, gözaltına alınmış, kaçırılmış kişileri, ee, uyuşturucu zerk ederek inelerle falan yani resmen uyuşturularak uçaklara bindiriliyor. Kargo uçaklarına büyütüyor kısmı. Ve oradan okyanusun üzerinden canlı canlı e, atılıyorlar, e, okyanusa atılıyorlar. E, şimdi bu bu da bilin, yani bu da biliniyordu, konuşuluyordu ama bu konuda gerçekten ortada somut bir veri yoktu. Yani somut dilil gerekiyordu. Yoksa bu biliniyor. E, evet, bunlar yok oldular, ve böyle şeyler de yapıldı diyelim ki işte o dönemde birileri gördü ya da birileri duydu. Bu hep konuşuldu. Ta ki şu Adolfo Şirin'e ortaya çıkana kadar kimse somut ayrıntılı herhangi bir şey bilmiyordu. Ee, tabii Arjantin'de bir yandan e, hesap soruldu diyoruz. Doğru Cunta hemen yargılandı. Yani 1984'te hemen e, yargılamalar başladı ve 5 lideri de e, ağır hapis cezalarına çarptı ömür boyu hapis cezası falan. Bunlar içeride de yattılar. Ama e, ordudan ciddi tepki vardı, direnç vardı bu Ve Daha sonra işte iki tane af yasası, yani af sonucunu doğuran iki yasa e, çıkarmak zorunda kaldı hükümet. E, bunlar e, soruşturmaları belli bir süreyle. Cuntada yönündeki soruşturmalar ancak belli bir sürede şikayette bulunursa veya belli bir süre içinde e, soruşturmaya başlanırsa yapılabilecekti. Öyle bir yasaydı. Dolayısıyla bu yasa altı ay falan gibi bir süre öngörüyordu. Bunlara yani son nokta veya kalın çizgi kanunları deniyor. Yani geçmişe kalın çizgi çekmek ve hesaplaşmaya bir son nokta koymak anlamına geliyordu bunlar. Bu şekilde bir fiili soruşturmasızlık dönemi yaratıldı. Yani fiili af yaratıldı aslında. Hı. O güne kadar. Ya, asıl hiç e, as, Carlos Menem'le geldi. Carlos Menem e, Alfonso e, Alfons, e, Evet El Turko işte Suriye'ye kendi bir e, aileden e, geldiği için kendisine El Turko deniyor. E, şimdi e, o açık haf çıkardı. Yani, Cunca liderlerini de serbest bıraktı. Ve e, çok e, son derece pragmatik ve e, orduyu da e, sakinleştirmeyi hedefleyen bir politikapidiyordu. Dolayısıyla o zamanlarda da hesaplaşma kolay olmadı. Ta 2003'e kadar. Yani bir sürü işte takimatlar, bunlar oluyordu ama e, 2003'te daha sonra... Ee, şimdi geçen adını unuttum önemli e, devlet başkanından biri sonra karısı da devlet başkanı oldu arkada e, yakın, yakın zamanda e, vefat eden devlet başkanı Hay Allah. Ben de unuttum Cristina. Başta bunu dinleyicilerimiz e, sabah sabah e, bu kadar iyi bildiğimiz isimleri unutabiliyoruz Hı -hı. olabilir. E, şu o senatoda o e, alfya saran iptal et. Ilah etti. Ama tek başına bu yargıyı harekete geçirmeye yetmez. Çünkü yargının e, geçmişe yürürlükle ilgili bir ilkeyi bu kadar kolay bertaraf etmesin söz konusu değildi. Yani ben kaldırdım bunları şimdi geçmişe dönük olarak tekrar soruşturmalar başlanacak dediğinizde yargıdan buna destek gelmesi gerekiyordu. Bu destek de yüksek mahkemeden geldi. Yüksek mahkeme bu yasaları insanlık suçunda af olmaz diye iptal etti. Şimdi tekrar dönelim. Tam herkesin artık böyle rutine bindiğini gördüğü menem dönemi bu. Yani ile hesaplaşmanın üstünün örtüldüğü, afların çıkarıldığı bir dönemde şiringe ortaya çıkıyor. Çilingo'nun hayat hikayesini okuduğunuzda da bazı ilişkiler var ama çok uzun süre bir vicdan azabı çektiğine inanıyorsunuz kitabı okuduğunuzda. Ve yani bu Ferbitzki'ye verdiği röportajla oluşan kitap. O itirafları okuduğunuzda adamın mı olduğunu ve bizde azabı çektiğini anlıyorsunuz. Hatta 1986'da emekli oluyor Junta bittikten sonra. Görevdeyken bir gün işte bir kadının öldürülmesi evli veriliyor bu şekilde. O da bir tereddüt belirtiyor. Diyor ki ya ama suçlu değilse. O işte, subay da amiri de komutanı da bu sorular sorulmaz. Burada büyük bir dava vardır. Bu dava için hareket ediyoruz. Söz konusu olan vatandır, millettir. Ee, Bu soruları bir daha sorma de, diyorlar. Kendi açıklamaları. Bu arada pardon, e, Crist, e, şey, Nestor Kishner. Nestor Kishner, evet. evet. Karısı da Cristiano. Ee, tamam. Şimdi e, Kishner döneminde de önemli şeyler oldu gerçekten. Her iki Kishner, hem kendisi hem e, yani ilk işte Nestor hem de Karlı Cristiano. Neyse e, sonuçta. Kendisi diyor ki o dönemden sonra ben onların gözünde güvenilmez bir haline geldim beni geri plana çektiler işte benden ya yani benim bazı şeyler tanı olmamaya engellemeye çalıştılar falan sonunda hani bir gün bir raipple de konuştuğunu bu tür olayları bu tür uygulamaların Halil olup olmadığı konusunda... ...vicdanının rahatsız olduğunu... ...sorduğunu söylüyor... Şeyse, anlattığını söylüyor... ...çilingo... ...çünkü kendisi de bu... E, ...öldürmelere katılmış... ...zaten hakkında kanıtlanmış 30 tane... ...ölüm olayı var bu şekilde... ...deniz subayı olarak göre... Evet, yapıyor, tabii, değil mi? Deniz subayı ...ölüm uçuşları... ...çünkü bütün... ...bizde mesela kara kuvvetleri çok merkezde ya... ...Evet... E, ...Arjantin'de deniz kuvvetleri... E, ...hatta şeye işkenencenin ve Cunta uygulamalarının merkezi olan SMA diye bilinen Esma diye kısaltılan Merkez deniz Kuvvetleri'nin merkezi yani Reniz Kuvvetleri dolanma okulu falan filan Dolayısıyla orada zaten bu uçuşlar vesaire hep dolanma tarafından Neniz Kuvvetleri tarafından organize ediliyor ee, ve sonuç bir zaman sonra konu, konuşmaya karar veriyor ama konuşmaya başlamadan önce de e, Cunta'nın o en berbat lideri birkaç kere lider değiştirdi Junta İlk darbeyi yapan kişi Videl Ayan, mektup yazıyor. Evet ve çok ilginç. Sinizme son verelim evet. hakikatleri Aynen. anlatalım artık diye evet. net olarak söylemişsin. Evet evet bu, bu mektuplar var. Ya yani Bunlar sadece onun, onun anlatımıyla değil. Zamanımız azalıyor. Biraz hızlanayım. Evet. Özetleyin. <gülüyor> e, şimdi e, neyse. E, bu mektuplar da var ve sonra şey teslim oluyor. E, gidiyor e, İspanya'ya falan. Çünkü orada taciz ediliyor. E, Arjantin'de dövülüyor. E, dövülmüş yüzüm yana içinde fotoğrafları da var zaten. Bakarsanız internette bulursunuz. E, e, orada da yargılanıyor. Aslında yargılamayı kendi istediğini de söylüyor. Fakat yargılanırken bu bilgiyi tabii çok uzun anlatamadım. Şunu şu, artık şimdi ekliyorum. Yargılama sırasında e, birdenbire e, bir ara tutum değiştiriyor. Ve benim anlattıklarımın hepsi uydurmadır diyor. Yani ben yalan söyledim. Bu hikayeleri ben uydurdum. E, öyle bir şey yok. E, hani şu, bu ölüm uçuşları, şunlar bunlar falan diye. E, çünkü e, çok bunalıyor her iki tarafta kendisinden nefret ediyor yani hem mağdurların aileleri kurbanların aileleri nefret ediyor hem de e, işte, e, sorumlular, failler nefret ediyor e, böyle bir e, manevra yapıyor ama e, onunla röportajı ilk röportajı yapan yazar serbit ki e, çok açık diyor ki yani bunlar e, doğru değil. Yani o yalanlaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kendi imzasını taşıyan belgeleri bana bizzat kendi gösterdiği anlattığı olaylarla ilgili pek çok delil var. Elimde onun ifadelerini destekleyen kendi imzasını taşıyan da bir sürü belge var diyor. O da bir Ajantinli gazeteciye vermiş Tabii tabii. Yani. İşte bu kitabı yazan kişi. Şimdi bu itiraflar çok önemli. Zaten yaratacağını yarattı o itiraflar. Yani kamuoyu sarsıldı. Ee, pek çok soruşturma yeniden başladı genelkurmay yani, başkanı çıkıp ulusal sesleniş e, niteliğinde bir konuşma yaptı ki aslında o konuşma metnini ben çe kısmen çevirdim ve e, bir günde yazarken yayınladım yani, çok tarihi bir konuşmaydı Özür diliyordu. Evet bunlar oldu ve ordu bu işin içindeydi. Biz Orada insanlık suçları işlendi falan gibi bu anlama gelen sözler söylüyor ve şöyle bitiriyor konuşmasını subaylara, askerlere hitaben. Diyor ki e, bundan sonra böyle bir şey bir daha asla olmayacak. Ordu bir daha asla böyle olayların içinde yer almayacak. Size kim onu verirse versin ben dahil yani mealen aktarıyorum evet. e, ahlaka ve hukuka e, aykırı bir emre uymak zorunda değilsiniz tam tersine uymamak yükümlülüğündesiniz. gibi bir konuşma yapıyor ve bu açıklamadan sonra yapıyor bunu sonra e, kilisenin Arjantin'deki temsilciliği de en üst e, işte nedir onların adını bilmiyorum tabii açıklama yapıyor bizim bizden de e, o kirli savaşa katkıda bulunanlar olmuştur. Bunu biliyoruz. O nedenle de özür diliyoruz gibi bir açıklamaydı. Yani Kurmayın ordu adına e, sorumluluk istedip özür dilemesi, kilisenin bile bir özür açıklaması yapmak istemesi, bütün bunlar bu Schillingo'nun e, itirafları üzerinde oldu. O da tabii e, kamuoyunun alttan basıncıyla. E, hiç şüphe ortaya... yok. Zaten en önemlisi o. Yani, burada kimse bunun peşini bırakmadı. Zaten o da çok inatçı bir ...insan hakları ve... E, hani ...toplumsal muhalefet mücadelesi var. Evet. E, çok ciddi bir muhalefet damarı... ...var biliyorsunuz... ...Arjantin'de sadece... ...Mayo Meydanı anneleri falan değil. Evet, evet. Genel, yani de... genel olarak. Şimdi... Ee, bizde neden olmuyor? Bir 5 dakika be evet, sarmak ihtimalimiz, e, imkanımız var. E, çok zor. Murat Bey ile konuşacağız da o ama üç dakikadan ne olur. Ee, şey. toparlayalım. Şimdi bir, bir defa e, Türkiye'de e, bu itiraflar şinger e, ağırlıklıklarından daha hafif değil. Daha az e, kapsamlı değil, daha az ayrıntılı değil. Ee, şimdi tam da aslında yazıda yazamadıklarımı burada da söyleyemedim. Ee, Aralık ayı biliyoruz işte lanetli bir aydır Türkiye'de bir sürü olay açısından. Maraş katliamına evet. kadar uzanan bir geçmiş var. Şimdi burada seçici adalet var. Bir, geçmişle hesaplaşma konusunda muhafızakar basın ve hükümet işine geleni seçiyor. İstiklal mahkemeleri kendi mariflerine karşı kullanmak için iyi bir e, araçtır dersin de öyle. Burada hesaplaşmayı samimiyetsizlikle yaptıkları gibi bir suçlamayı yöneltmiyorum. Ee, i̇yi yapıyorlar. Bu tutumları doğrudur fakat burada seçicilik var. Susurluk ve onlarla öncesi Maraş konusunda aynı davranışı göstermiyorlar. Yani bu o nedenle hükümet burada sorumluluk altındadır diyorum ya. İkincisi yargı, uyduruk pek çok e, delille hatta hiç olmayan delillerle o kadar kolay tutuklama kararları verebiliyor. Operasyonlar düzenleyebiliyor polis teşkilatı. E, bu olayda bu kadar açık bilgiler, bu kadar ağır şüpheler, bu kadar önemli deliller varken. Harekete geçmiyorsa onlar da bu işin sorumluluğuna ortak oluyorlar. Şey, bunlar harekete geçmiyorsa kim geçecek? Kamuoyu. Kamuoyunda da Görebildiğimiz kadarıyla yeterince bir vicdan e, uyanışı ya da bize işte anlatıf edecek bir vicdan uyanışı yok. İki gazeteden dışında bu, bu işin peşine de ciddi bir şekilde düşmüş yayın e, organı yok, basın da yok. İşte radikal kaç gündür veriyor, taraf veriyor. Evet. Diğerlerinde haber olarak geçip geçmediğini bile emin değilim. Bakmıyorum. Küçük. ...çık olarak... Bir de bir oldum. miktar milliyeti belki katılıyor. Milliyet ben tabii... Hani evet. diyor, ...bütün basını taramadığım için. E, şi, bu, bu itiraflar önemli. Ben bunların... E, ...üstünün örtülebileceğine inanmıyorum. Yani bu kanada değilim. E, bugün değilse... ...mutlaka bir şekilde... ...yakın zamanda bu işin üstüne gidilecek ve... E, ...işin ucu... ...çok üst noktalara kadar varacak... Burada zaten muhafazakar ruh halinin getirdiği tedirginlik hükümette de var. Çok fazla sarsıntı olacak kaygısı. İşte bu sarsıntıyı görüşlemeye hazır olup olmadığı değer mi gibi bir soruyla olaya yaklaştığı şüphelerim yüksektir. Yani bir tür oportunizm sinizm arası gidiş geliş daha doğrusu pragmatizm ve sinizm arası bir sallanma bir sarkaç hareketi görüyorum burada. Savcılarda ve e, polis teşkilatında ise gerek yok söylemeye. Özellikle polis teşkilatı ve yargı geçen hafta konuştuğumuz soğuk savaş kültürü içinde hala muhtemelen bu kişileri e, dost tarafta görüyordur itham edilen kişilerin. Gene Son bir mi? nokta. Evet. evet. O da önemli. Şu şüphem de var. Acaba bu savaş bitmedi devam ediyor gördüğünüz gibi. Kürt'te yani PKK sorunu, PKK'yla savaş her neyse. Ee, acaba bu, e, bu tür yöntemleri aynı açıklık ve çarpıcılıkta olmasa bile mantık ve zihniyet olarak kullanma ihtiyacımız olabilir gibi bir hesap birilerinin kafasında yatıyor mu hala? Evet ama gene de bir dönüm noktası. Evet hissiyatı da yok değil doğrusu. Senin yazının sonunda da bitirdiğin gibi kolektif vicdanda imtihan sırası ve sorumluluk mevkiindeki şahıslarda bilhassa hükümette ve yargıda dediğin gibi. Evet. Çok, çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkür ederim. Güzel bir Mithat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Meo Voto'dan sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Profesör Murat Belge. Ee, yeni yayınlanan kitabını konuşmak üzere kendisiyle. Ee, burada bizimle sohbet edeceğiz kendisiyle. İletişim yayınlarından yeni yayınlanan Militarist Modernleşme. Almanya, Japonya ve Türkiye kitabını üzerinde kısa bir konuşma yapmak üzere bizimle olacak birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr'den yayın yapıyoruz. Açık Gazete'de konuğumuz var. Biraz önce de söylemeye çalıştım. Murat Belge ile beraber. Murat Belge herkesin gayet iyi bildiği bir kişi dinleyicilerimizin ama Açık Radyo dinleyicilerinin özel olarak da ...ta kuruluş yıllarından beri e, çeşitli programlar da yapmış. Hı. Bir dostumuz, hoş geldin Murat. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bir zamandır görüşmemiştik. Evet. Son Osmanlı e, kurumlar e, Hı. evet. kitabı üzerinde konuşmuştuk. Ama tuğla Kitab gibi kitaplar çıkartmaya Hı. devam ediyoruz. Bu gerçekten tuğla olmuş. Tamamını bitiremedim ama... E, o, büyük ölçüde yeri karıştırarak yeri okuduğum bölümlerle de gerçekten çok övgüye şayan bir kitap ki her Hı, şeyden önce onu ıı, kutlamak istiyorum yani militarist modernleşme konusu da herhalde hayatımızın en temel meselelerinden biri ben şeyi sorayım öncelikle yani bu ıı, temel e, değerler meselesine değiniyorsun daha başında yani e, militarizm konusunun da neden odak olarak seçildiği? Çünkü meselemiz esas itibariyle demokrasiyi savunabilmek. Şimdi militarist demokrasi de olamıyor galiba. Evet. Biraz önce onun üzerinden e, konuşalım. Yani e, şimdi, militarizm bir ve kendine göre bir ideolojide bir tek başına değil. Yani milliyetçilik falan gibi bazı başka ideolojilerle birlikte var olur ki e, neyle birlikte var olabileceği zaten gene bu kendi yapısı içinde şeydir, belirlenmiş bir şeydir. yani Militarizm ve enternasyonalizm biraz zor mesela. Evet. Buna benzer. Ya işte, sosyalizm ve militarizm e, olmaz. Hani bir yandan sosyalist olduğunu iddia eden bir toplum militarist olabilir. Ama yani buna nesnellik içinde baktığımız zaman bu toplum sosyalist değil demek durumundayızdır. Yani onun gibi yani dolayısıyla işte milliyetçilik muhafazakarlıkla bütünleşebilir. Bazı durumlarda bütünleşmeyebilir. Yani bu bir artikülasyon dediğimiz yani bir eklemlenme şeyi, olayı. Bir takım hedefler Olacak ki o hedeflere Ulaşmak için bu yöntemi e, Kullanacak Evet. Kullanacak e, işte o, Onun gerektirdiği şeyler Başka ideolojilerle e, Komşu Ve hısım denebilecek ideolojilerle birlikte e, Ortaya çıkması lazım Evet yani militarizmin işte Kitabın çeşitli bölümlerinde ee, yani Almanya'da ve Japonya'daki örneklerinde de modernleşmede de bir araç olarak Öyle, evet. kullanıldığı e, görülüyor. Ama tabii özellikle senin uyarın üzerine Japonlara da baktım ve Hı. dehşete kapıldım yani. Bu şido edebiyatı da evet, şey Yani çok alışık olmadığımız vahşet ve dehşetle Hı. dolu bir Hı. kültür onlarınki de yani doğrusu. Ama onlarda da bir sonuçta demokrasi sorununu e, büyük ölçüde çözmüş olduklarını söyleyebiliyoruz. Yani Almanya'nın evet. da Japonya'nın da her evet. bütün eksikliğine rağmen. Türkiye'de belki de en eksik olan. Yani kitabın bence faydalı günümüzde de en çok... E, biz la bir fayda sağlayacaksak bir kitaptan. Bu neden demokrasi meselesini, gerçek demokrasi serpilip gelişmesini sağlayamadığımız konusunda bir düşünce imkanı vermesi açısından? Ne diyorsun? Şimdi yani bu üç ülkeyi, üç toplumu almam gerekiyordu. Çünkü ben işte o kararı verdiğim günden bugüne geçen bütün bu süre içinde de bu üç değil de başka bir üç olduğunu gösteren herhangi bir şey rastlamadım. <gülüyor> evet. Militarizm deyince bunlar. Ee, fakat bu üçünü kendi aralarında kıyaslayınca başından itibaren daha böyle bir gevşek dokulu giden Türkiye sanki. Evet. En yani ötekiler daha etkili ee, bir şey militarizm modeli olarak ortaya çıkıyorlar. Her ikisinde de e, aynı zamanda güçlü bir muhalefet var ve o da bir sol muhalefet. Yani i̇şte Alman Sosyal Demokrat Partisi, Japonya'da bir komünist parti var falan. Yani toplum bütünlüğüyle e, bu militarizmi benimsemiş değil. Ama yani hem güçlü hem muhalif. Güçlü ve etkisiz yani böyle bir paradoksal evet, durum paradoks durumu var bu şeyin. ikisinde de yani Japonya'da da Almanya'da da. Şimdi Türkiye'de mesela böyle bir muhalefet görmüyoruz militalizme karşı. Sol da doğru bir şey de görmüyoruz. Hayır. Yani, evet. yani sol işte ne bileyim yani 60 sonrası bir kitleselleşme eğilimi gösteren bir soldan bahsetmeye başlayabiliriz. Evet. E bu da ilk günden itibaren işte ordu gençlik eleri falan gibi sloganları yadırgamadan. Yadır, evet, kur, gibi ya gibi bunları bağlı. Yeterizm ortak yani. Evet yani. Kuruluşundan beri i̇şte, sol yani. yani onun ne bileyim bir belki sol versiyonunu getirdi. Yani işte evet. adını Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurup işte ben o ordunun neferiyim alan bundan büyük bir zevk alarak yani. Evet. Böyle yani bir şey şimdi yani söylemek istediğim yani buradaki paradoksal durum dediğim gibi yani bir ciddi yaygın muhalefet yok şeye karşı militarizme karşı ama militarizm de o öbür iki ülkede olduğu gibi güçlü ve sistematik yani hakikaten işte tuttuğunu koparır dediğini yaptırır falan bir şey de değil belki biraz da bunun sonucunda Almanya'da Japonya'da işte biraz da dış biraz değil yani dış konjonktürün etkisiyle savaş kaybetmek falan gibi az önce yani siz Mitatla konuşuyordunuz evet. i̇şte ...Arjantin'in de savaş kaybetmesi gibi ee, yıkılıyor ee, Türkiye yıkılmıyor yani o daha biraz ala türka işte biraz ağır aksak vesaire falan gidişatıyla yani dış konjonktürde de ...hani bunu e, ortadan kaldıracak bir gelişme olmuyor ama e, bir yandan hani gene hani şunu da belki söylemek gerekir. Hani Almanya'da veya Japonya'da bu militarizmi benimseyen kesimde durumada egemen olan toplumun gidişine. Bunlar da sahiden benimsemiş durumda. Türkiye'de bir muhalefet yok ama sahiden bir benimseme de yok. Evet ee, çok yani farklı bir şey. Yani tabii iç ve dış etkenleri incelerken bu demokratikleşme sürecine geçişte. İşte hem e, Türkiye'de bu dış etkenlerin hem 46 seçimlerine giden işte NATO'ya girmek falan hem de daha sonraki yıllarda 2000'li yıllarda da işte bu Avrupa Birliği ki önemli e, vurguladığın bir dış etken olarak Azal ve Kalkınma Partisi'nin kullandı. Hem de içte de işte belli bir Anadolu burvasının gelişmesi gibi, hı hı. gelişme kaydetmesi gibi etkenler var ama bir türlü oturtalamıyor tam yerine de değil mi? Evet, yani ikinci dünya bir ertesi o işte demokrasi rüzgarları bütün dünyada eserken falan elitler belki ilk başta düşündükleri, tasarladıkları şeye göre erken, davranarak bir işte çok partili düzene geçmek gereğini duyuyorlar. Bu bana göre zaten gecikmiş bir karar da. Evet. Yani 46'ya kadar bunun olmaması ama onların kafasından baktığın zaman işte daha hala terbiye olmamış bir toplumda. Maalesef bazı şeyler var. Yani işte dünyanın gidişatıyla ilgili zorlamalar var. Bunu erkene alalım ve benim orada işte göstermeye çalıştığım şeylerden bir yani Türkiye'de bu demokratik gelişmeyi hep dış dinamikle açıklama alışkanlığımız var. Evet. Ki bu iç dinamik dış dinamik ayrımının da büyük ölçüde bu ulus devletlere bölünmüş bir dünya düşünmekten ileri geldiğini sanıyorum. Yani iç ve dış diye dinamiği ayırmak gene ulusal sınırlara göre. Evet. ...düşünmeye şartlanmamızdan... ...yoksa bunlar öyle çok kolay birbirinden ayrılır... Ancak ...şeyler, şeyler değil. Ee, i̇şte yani... Birleşmiş ...Mirletler'e girmek için işte şey yaptılar... E, ...yoksa toplumun içinden gelen... ...bir talep yoktu. Ve geliyor bu. Evet. Yani, tamam yani işte 46'da... bir e, ...oy vermek açık ama... E, ...oyların sayımı gizli... Öyle bir harikulade evet. demokrasi deneyiminde bile işte bir epey bir oy almış falan bir demokrat parti var ortada ve ondan sonra doğru düzgün yapılan ilk seçimdi. Hemen zaten. Evet yani aile iradesini belli ediyor ve ondan sonra yani toplumun kendisinden gelen bir ayıp yok yani e, yani toplum şeye alışamadı da demokrasiye alışamadı da işte halt etti de falan diyecek bir durum yok. Haltı eden hani şeydeki cümle küstahlık bizdedir. E, Mısır'ın da olduğu gibi elitler. Evet. E, aslında alışamayan. Sivil ve şey. asker evet. elitler. Ama tabii onlar da mesela bir türlü kitapta da zaten net olarak belirttiğim gibi bir türlü affedemiyorlar bu hmm. darbe şey, şeyini. Kendilerinin iktidardan evet. uzaklaştırılmalarını ve evet. 10 yılda bir sürekli olarak evet, ...gelip alanılıyor. İşte, Gelişimsel <gülüyor> gidilmesi gereken yolu gösteriyorlar falan e, itekaka döve döve falan işte gene hali sapıyor. Yani bir türlü adam olmayan bir hali var burada. <gülüyor> evet. Peki şeyde ama öyle dış etkenin öneminden bahsederken gene belirttiğin gibi bu şeyin Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının çok önemli bir kolaylaştırıcı hı hı. geçiş kolaylaştırıcı evet. etkisi oluyor tabi onu birazcık anlatır mısın nasıl ya şimdi işte soğuk Savaş koşullarında buldu kendini Türkiye'de bütün dünya gibi ikinci dünya bir sonrasında ve işte bu bölünmüş bir dünya biz de bunun işte tırnak içinde hür dünya denilen kesiminde var olan ve dünyanın o kesiminde var olurken de kendisi çok fazla hür olmayan bir toplumuz. Ama bir askeri ittifak söz konusu vesaire dolayısıyla bizim güçlü müttefiklerimiz işte başta Amerika olmak üzere yani işte bu adamlar da böyle hani kendi iç işlerini böyle hallediyorlar. Bizim de bunun uzun boylu karışmamıza gerek yok. işte Bunların yeri önemlidir, şeyleri önemlidir. işte Kore'de de gördük iyi de dövüşüyorlar. E, icabında e, falan gibi bir şey vardı. Onun için bizim bu 10 yılda bir darbelerimiz vesairemiz mesela yani Avrupa'da değil ama Amerika'da e, işte our boys falan diye anlatılan o hikayeler ki herhalde hikaye değil doğru. Çünkü bizim çocuklar yaptı falan diye. Evet. Memnuniyetle karşılanan şeyler ama bu soğuk savaş koşulları ortadan kalkınca Amerika yani Amerika zaten o zamana kadar da yani bir kendinde de bir iç muhalefet var bu şey uluslararası jandarma rolüne işte bunu yerine getirme üslubuna karşı. E bu yani bir sürü de şey yani yol arkadaşı lafı terimi vardır. Hmm. Hani e, daha çok an hani işte komünizm yanlısı falan diye şey yaparız. E, ama işte Amerika'nın yol arkadaşları kim? ye baktığında bu soğuk savaş boyunca şu işte Filipinler'de Marcos, şu işte Nikaragua'da Somoza, işte Batista. Tam diktatörler ya, yani. Noriega bir korkunç bir yol arkadaşlar. Evet. <gülüyor> yani işte arkadaşını söylesene kim, kim olduğunu, olduğunu söyleyeyim, söyleyeyim yani. <gülüyor> evet. Fesdi <gülüyor> yaratıklar yani canavarlar. Chicago'da yani, yani bir... falan da böyle bir gangster çetesi bulmak <gülüyor> zordur yani. Evet. İşte evet. o hür dünya bakışısında da bir eset olarak değerlendirme belki yaklaşımı içinde yani o hani tırnak içinde dediniz hür dünya. Evet, evet. İşte bu bunlarla hür olmuyor. Ama yani bu olaydan sonra Amerika tavır değiştirmeye karar verdi. Ee, ve yani o Sovyetlerin işte çöküş şeyini görünce de hani sivil toplumda şuydu buydu yani... Belki laf ola söyledikleri ama kendilerine çok fazla inanmadıkları şeylerin aslında sandıklarından daha güçlü olduğunu, olabildiğini falan da gördüler. Yani uzun vadede en şey budur. Ee, en sağlam müttefikimiz budur. Yani Noriega değil işte Panama halkıdır falan evet. gibi bir şeye gel geldiler. Şimdi o zaman tabii Türkiye kendini birdenbire şeyde buldu. Ben hatırlıyorum bu. Daha bil sakın epey faal olduğu yıllardı ee, ve biz şeyle Cengizle Cengiz, Cengiz Çandarla orada ikimiz böyle bir konuşmaya Mustafa Kemal çağırdı yani işte bu şeyden sonra da, Kemal ağ, oldu. ağ oldu tabii <gülüyor> ee, başkalarıyla karıştırmayın. Ee, işte bu olaydan sonra, bu Berlin Duvarı'ndan sonra nasıl bir dünya ve işte Türkiye ne yapacak falan. Ben orada şey yani kendiliğinden öyle oldu. Yani karamsarlığı temsil etmek bana düştü. İyimserliği temsil etmek Cengiz. Cengiz'e düştü. Ben dedim ki yani, yani bu işte kıyıda, deniz kıyısında falan bir koy olur. Yani öyle olur ki o işte dalgalar, rüzgarlar bilmem ne de bütün çöp ne varsa o koya yığar. Yani orası öyle bir... Çöplük, haline, Çöplük haline gelir. Şimdi biz yani bu soğuk savaşın bitimiyle Türkiye böyle olmaya adayız. Ee, şeyde Cengiz de yok Türkiye bunları aşacaktır falan dedi. Daha işte hala bu iki bu şey. <gülüyor> arasında bir yerlerdeyiz. Çünkü yani mesela Türkiye'de devleti düşün, yani nelerle uğraşmış, ne ne oluşturmuş falan. Yani mesela işte Türkiye'de Nazım Hikmet bir adam çıkmış. Dünya çapında bir şair bu. yani man beğenirsin, beğenmesin falan. Devletin Nazım Hikmet'e baktığı nokta ve bunu bir kendisine meseleye edindiği nokta biz bu herife kaç sene hapis verelim. Evet. Gibi bir şey. Ve komplo yaparak. Evet. Yani bayağı tuzağa düşürüp filen yani. aleyhinde ve bir yani dava işte, yaratarak mecbur olup çıkarttıktan sonra da bu sefer benim hani tekrar askeri alsak da işte burada bir, bir kazaya kurban gitse de falan bunlarla meşgul. Şimdi yani bu devletin böyle bir soğuk savaş bitmiş ve bir demokrasi ortamı falan orada hareket etmesi zor. Yani işte şey rüzgarcı dükkanında fil dedikleri gibi. Yani bu hatta işte fil de değil de böyle öfkeli bir gergedan falan yani. bir şeydi. E ama yani bu işte davada bitmedi. Yani e... Evet yani şimdi mesela bu kitapta, senin kitapta ilginç olan bir başlangıç noktası olarak da bu militarizmin oluşması 93 Harbi'ne kadar... <gülüyor> Geri götürme. Bu kitabın o özgün e, bölümlerinden biri. Hı. Gerçi e, Genesis'te de bulunan 93 Harbi'nin yarattığı sosyo-psikolojik etkilerden epey bahsettiğini hatırlıyorum. Hı. Bunu da okurken Hı. hatırladım. E, Genesis adlı kitabında. Bu e, e, neden önemli 93 başlangıç olarak neden alınıyor 1777 78 savaşı değil mi bu Rusya'yla? 1800 1877 78. Evet, evet. Ya şimdi modernleşme deyince e, yani Türkiye batıyla zaten işte komşu. Yani dolayısıyla yani bu batılı, şimdi modernleşme dediğimiz şey eskiden Batılılaşma hatırlarsın. Evet, evet. Biraz ayıp oldu batılılaşmak demek. <gülüyor> ee, bunu ilk yapan Türkiye ve Rusya'dır. Ee, Büyük Petro evet. Evet. Yani, aşağı aynı zamanlardır işte. Bizim lale devri falan. Işte Petro'dan biraz sonra. E çünkü yani işte ile sen kapı komşususun. Ve adam geçmiş gidiyor. Yani bir şey yapman lazım. Ben o konuda bir takım makaleler falan da yazdım ben yani, Rus ve Osmanlı batılılaşmaların farkları evet. nerededir, nede nekuru öyledir falan filan. Neyse onlara şimdi girmeyelim. Yani şeye yani o modernleşme şimdi modernleşme dediğimiz bu şeyi girişimi baya erken girmiş bir toplum. Ama şimdi yaşayan insanların işte psikolojisi filan açısından bir uzak tarih var. Yani o tarih uzaklaştıkça biraz şey ölü tarih. Evet. haline geliyor. Bir kısmı ise hala işte canlı tarih. Aslında bu şey yani bireysel e, bellekten daha uzun toplumsal bellek. Yani işte kitabının bir yerinde ölü e, tarih meselesinde de hortlak <gülüyor> olarak <gülüyor> zombiler olarak devam <gülüyor> ettiği <gülüyor> belirtmesini de yapıyorsun ki çok <gülüyor> doğu, doğru yani. Yani o bakımda yani şimdi yine e, bir kesin dönüm noktasını ikinci Mahmut düştü. Işte. İşte ben oradan başladım. Evet ikinci maaş. Yani 1820'ler yani falan artık yani bu 20. yüzyılda yani insanlar açısından gerilerde kalıyor. O zaman yani nedir canlı hatıra ne yani aradan zaman geçmiş bilmem ne ama işte o toplumsal bellekte tuttuğu yer hala şey olan taze olan şey ne işte o zaman bakınca bu 96 abi yani ben okuduklarında falan da baştan böyle bir şey e, farkında değilken işte evet, oraya da alıntı de. olarak koyduğum, şöyle işte Şevket Süreyası'ndan faaliyet evet. gösterenlere sayede oralarda baktım ki bu 93 bir, bir önemli bir şey, bir psikolojik bir gücün şey, böyle düğüm, evet. insanların şeyinde, beyninde. Ee, onun için bu uzun vadeyi oradan alayım ben ee, galiba en doğrusu bu diye düşündüm. Evet. Peki oradan da tabi. Kitapta bir de şey de çarpıcı geldi bana itaat ve Terakki'nin özellikle bu teşkilatı mahsusayla ile beraber biraz önce çetelerden bahsettik Hı -hı. mafyadan Hı -hı. As aslında düpedüz bir çete örgütlenmesi evet. ya yani, Chicago'dan bir farkı yok yani Değil aslında de, de, de. yani ben e, daha önce de, pek çok konuda da bilgisizliğimin farkına varıyorum ama yani şeyin doğrudan doğruya Enver Paşa'ya bağlı olması tek bir insana bağlı bir teşkilat kurulması da çok sık örneklerine rastladığımız bir şey değil herhalde. Değil de. <gülüyor> Bunun altına ne kadar çizersen o kadar yeridir yani. Evet. Ve ne kadar belirleyici. Yani bugün hala işte tartıştığımız, altından kalkamadığımız işte Ermeni kıyımı vesaire vesaire gibi bir sürü olay doğrudan dolayı. Doğru. Evet. Oraya bağlanıyor değil mi? Evet. Varoluş tarzının ve şey sonuçları olarak hayatımıza, tarihimize girmiş. Ve işte... ...bir gün susurluk diyoruz... ...bir gün ergenekon diyoruz... Bilmem ne. İşte yani ...bütün bu bir gelenek yani... ...derin evet, ...çok dediğin. derin devlet geleneği... Evet, çok önemli bir mesele... ...peki orada da o zaman... E, ...yani... ...başka türden bir militarizmin... E, ...bizi tehdit edip etmediği... ...mesele... Hmm. ...kitap onunla tamamlanıyor zaten... ...ve çok hmm. en önemli sorunsal da... ...belki bizim gibi düşünen... E, hisseden insanların kafasında yer alan ana meselelerden biri de bu yani İslami bir militarizmde yer alabilir mi Kemalist yani senin de, teriminle söyleyeyim yazdığın şekliyle şimdiye kadar Kemalist milliyetçi ideolojinin elitizm ve pozitivizm yüklü militarizmiyle geldik bunun yerini daha Aşağıdan yukarıya olduğunu söyleyebileceğimiz bir İslami militarizmin alması büsbütün imkansız mı? Bence pekala mümkündür. Hı hı. E belki bununla da bu söyleşi tamamlamamız en can alıcı, yakıcı sorulardan hı. biri. Belki de birincisi bu yani. Hı hı. Yani bunu şimdi teorik bir şeye girmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yani Polatlı'da bu şeyimi yaptım da. Yedek subay o zaman o 4 dört aylık askerlik şeyinde. İşte birinci bölük, ikinci takım falan, altı takım var. Bunların ilk üçünün şeyi, takım komutanları, muvazzaf, işte teğmenler, öbür üçü yedek subaylar. Özellikle bir tanesini hatırlıyorum bu yedek subaylardan. Bu dinci bir adamdı, İslamci politik görüşleri olan bir adamdı. Tabii o ocak içinde bunları çok fazla açığa vurmamaya çalışan bir adamdı ama ama, yani, ama ne biliyorsun yani? Yani hissediyorsun anlıyorsun evet. şeyinden kullandığı kelimelerden vesaire anlıyorsun şeyi görüyorsun yani ah şu Kemalistlerden biz bu orduyu bir alsak bunu bir Müslüman ordusu evet. haline getirsek gerçek e, peygamber ocağı. Yani dünyayı da fethederiz falan var onun arkasında. Yani. Evet. <gülüyor> Şimdi yani bu Ziya Gökhan'dan biri. E, hala konuşuyoruz çünkü o bakış açısını aşamamışız hani işte ne, ki, kimiz biz hani kimlik işte evet. şey dinel Müslüman ülken e, Türk ve medeniyet tercihi olarak da garplıyız. diyor arkadan bir şey tür olarak geliyor medeniyet tercihi çünkü evet. onun zaten seçme imkanı var Öbürlerini seçme imkanı yok içine doğuyorsun e Şimdi yani bu Türk ve Müslüman bunların ikisi de Militarizme, yani modern militarizme pekala kapı açan koridor tahsis eden yani. ideolojiler birinde cihat işte İslam'a ne yapacağız falan diye gidersin öyle bir İslam yorumuyla öbüründe de işte zaten dünyayı fetheden Türkler şey efsanesi hayatta işte Atatürk bunu dünyayı medeniyetle getiren meşeleyi getiren Türkler. E, zaten. Evet ama en sonunda gene bir, bir son derece emperyal işte yani, evet. e, bütün dünyaya medeniyetimiz yani o şeyden vazgeçmiyor bir türlü Hegemonik hegemonik yani geri kalan dünyayla kuracağı ilişki hegemonik. Yani evet. Ben tepesinde olacağım. Evet. Askeri olarak olmazsa medeniyet olarak falan. E, böyle olunca yani biz bu, bunlarla tam bir hesaplaşmayınca bunları aşamayınca o zaman derhal bu bir militarizmin yerine bir başka gene içinde ciddi bir militarizm dozu olan bir başka bir ideoloji gelip dolduracaktır. Ve bunu da biz halletmiş değiliz şu an. Evet. Belki de zaten e, defalarca döne döne de konuşmak ve bunu nasıl halledeceğimizi e, konuşmak e, zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü yani biz burada her sabah biraz da Hafif bir işkence türü gazetelerdeki haberleri Hı. özellikle Orta Doğu ve özellikle de Türkiye ile ilgili haberleri okurken bunu bütün hissediyoruz ki burada evet. sorun çözülmemiş ve çözülmesi de çok kolay olmayacak bir demokrasiyi kurma yerleştirme sürecinin tam ortasındayız hala yani ve evet. her an öbür tarafa daha da ciddi bir şekilde kayması, tehlikesi var gibi geliyor. yani, e, Bizim da... yani her, her, her şey mümkün. Ee, yani bu şey, işte mücadele dediğimiz zaman toplumda işte iki parti, bilmem askeri darbe, ordu ve bilmem sivil kurumlar, şunlar bunlar. Hem yani bunları düşünürüz falan. Tamam bunları düşüneceğiz doğru ama bir de şey var yani bu böyle elle tutulur olmayan, kurum vesaire olmayan ama insanların kafalarının içinde beyinlerinde taşıdıkları yani dolayısıyla da hani beyin cerrahı olduğunuz zaman da erişemediğin evet e, bir takım bir şeyler var. E, yani nihai savaş orada, nihai mücadele orada ve bu Türkiye'de bu bu tür yani bu DNA kötü kurulmuş bir Evet. <gülüyor> Bütün ideolojilerde ortak olan hemen hemen şey işte nasıl baktığı sorunu biraz evet, tabii. nasıl yani, değerlendirdiğini. Evet yani işte o şey o, ben hakim olmalıyım bilmem hmm. ne falan bu. Be, evet bir de yani belki son söz olarak da şunu söylemek lazım kültüründe de bu sorunları çözme kültüründe de çatışma ve dayatmanın hmm. hakim olduğu çok uzun bir gelenekten geliyoruz ama hmm. be, gerçi mesela e, Japonlarda ve diğer örneklerde de e, benzeri bazı şeyler var. Buna rağmen ee, onlar bir şekilde daha iyi çözmüş oldukları görülüyor bazı ülkelerin. Oysa burada hala gerçek bir uzlaşmaya e, ihtiyaç olduğunu bu çatışma evet. kültüründen kurtulmamız gerekiyor. Senin de son sayfada söylediğin şey bu. Hı -hı. Evet. Bütün çabada herhalde bu olmalı değil mi? Öyle tabii. İşte uzlaşma deyince e, bu gene bu çatışma kültürüne bu kadar e, dalıp Çıkamadığımız için oradan yani herif uzlaştı falan diyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok sinirleniyoruz yani böyle bir durum. Yani o teslim olma anlamına geliyor uzlaşmak. Evet. Ehvenişar şerlerin en kötüsüdür gibi bir laf uydurulmuş. Mesela. Filan evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye kötüsü olsun ki yani? Evet. Daha kötü. <gülüyor> evet. Evet. Peki Murat Belge çok teşekkür ederiz. Hemen... Ya ben teşekkür ederim. Şey... <gülüyor> Reklamını yaptıkları da de, ama bazı şeylerin de tanıtıma ihtiyacı var yani bu gerçekten tuğla gibi kitap dedikleri böyle bir şey olsa gerek yok. <gülüyor> e, o, o yorumu işte, o biz de yapmıştık. İşte o <gülüyor> klasik fıkra vardır hani daha kısa yazacak vaktim yoktu. Evet. Yani, <gülüyor> Blaise Pascal'in söylemiş o <gülüyor> ben baktım o internetten. <gülüyor> Blaise Pascal yazmış böyle. Evet. Evet. Militarist modernleşme Almanya, Japonya ve Türkiye başlıklı çalışmasını Murat Belge'nin kendi ağzından bir parçacık iletişim yayınlarından yeni e, yayınlandı. Bir parçacık üzerinde durma e, tartışma imkanı bulduk. Böylece de programı da e, bitiriyoruz. Frank Zappa ile Plastic People çalacağız. Frank Zappa'nın Doğum günü 1940'ta. Bugün doğmuş, 1993'te ölmüştü. Biliyorsunuz çok önemli bir müzisyen ve düşünce adamı da aynı zamanda mücadele adamı da. Plastic People'la da herkesle birazcık dalga geçiyor. Kendisi de dahil olmak üzere hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Hello Americans. He's been sick. And I think his wife is going to bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Prosecutor. It's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. My new girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo. And wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, oh.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 A product of plasticity. A product of. Cacaos, that, that, not of no. a vegetable. No, a is fruit. not a vegetable. Cabbage is a vegetable, pepe. makes no okay. drive. Plastic you live, in. You, live in. you dream about You think plastic only of you, you are. Papples. Plastic. Plastic Purple prancing. Every papple. every Yeah. Açıkkastı.